Oh Çıkkasıydı. 7 Aralık Pazartesi Yıl 2015 Ay 12 Gün 341 Kasım 30 1437 Hicri Sefer 25 1431 Rumi Kasım 24 Fırtına Günün Tarihi 74 yıl önce bugün 7 Aralık 1941'de Japonya savaş ilan etmeden Birleşik Amerika'nın Hawaii Adalarındaki Pearl Harbor Üssü'ne baskın yaptı. Bu olay Amerika ile Japonya arasında savaşın başlamasına yol açtı.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 Si eramos Simón te si no Simón me dirán que el pueblo existe y lo mismo digo yo, y por la misma razón que sería de la tonada? si no existiera, Simon, la tonada es buena moza, cuando la canta Simón, la tonada es buena moza. Cuando la canta simón parece que sus mejillas recobrarán el color que ha perdido nuestro pueblo al olvidar su canción la forma de saborosa La boca de Simón es brillante mariposa volando de flor en flor es como nombrar al hombre cerró y yo le noté los labios muy contento y prisionero el corazón delísimo y tomó que el techo bien sembrado la canción cada Herkese merhabalar, 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben canton Tonbil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize editoryal destek veren Emre Gümüşer'le birliktesiniz. Günaydın. Ömer Madra bu hafta da aramızda olmayacak. Kendisi 21. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği zirvesini takip etmek üzere Paris'te bulunuyor. Aynı zamanda Açık Yeşil programından Ümit Şahin de Paris'te zirveyi radyomuz adına takip eden isimler arasından. İklim için programından ortağım program ortağım Özgecan Kara ise Türkiye'ye geri döndü. Bir haftalık bu macera ardından iklim içinde de sizlere aktarmaya çalıştık. Özgecan'ın başına gelenleri ve kendi yaptığı röportajları. Kendisi bugün aynı zamanda 8.30'da burada açık kastede olacak ve Paris'e dair ilk izlenimlerini aktaracak bize. Ardından da Ömer Madrid'e bağlanıp oradaki son durumu konuşmaya çalışacağız kendisiyle. Bugün ayrıca bu hafta içerisinde sürdürecek olduğumuz bir anma da var. Önümüzdeki çarşamba günü John Lennon'ın Central Park West'te Dakota Apartmanı önünde vurulmasının üzerinden tam 35 yıl geçmiş olacak. Biz de bu hafta yayınlarımızın bir kısmını bu anmaya ayırmaya karar verdik. Bugün editör ve çevirmen Doruk ve Ömer gerçekleştirecekleri gerçekleştirdikleri bir söyleşi olacak John Lennon hakkında. Saat 9.30 ile 10 arasında bu söyleşiyi dinleyebilirsiniz açık kastedi. Ardından Çarşamba günü yani Lennon'un ölümünün ardından 35 yıl sonra kayıp bir röportajı sizleri dinleteceğiz. Counter Punch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'ın 1971 yılında John Lennon'la yaptıkları söyleşi hisseleri sunacağız. İki bölüm halinde sunmaya çalışacağız bu söyleyişi. İlki Çarşamba günü saat 9.30'da ikincisi ise Perşembe günü. Yine saat 9.30'da açık gazetede olacak. Evet ya gün içerisinde açık de bu hafta bu hafta içerisindeki yayınlarında da e, hem John Lennon'dan hem de Beatles adlı grubundan e, parçalar dinleteceğiz sizlere. Galeano'nun bizlere anlattığı ise devam ediyor. Bizlere anlattığı hikayeler ise devam ediyor. Dinlediğimiz parçanın adı Tonada de Simondu. Parçayı Venezuela'lı ünlü müzisyen Ali Primera seslendiriyordu.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 Kaybeden İnsanlara boş yere bir şeyler anlatmaya çalıştı ve yalnızlık içinde öldü. Simon Bolivar'a hocalık etmiş olan Simon Rodriguez, yarım asır boyunca katır sırtında Amerika'nın yollarında dolaşarak okullar kurdu ve hiç kimsenin duymak istemediği şeyleri anlattı. Neredeyse bütün notları bir yangında kül oldu. Bunlar, bize ulaşabilen sözlerinden bazıları. Bağımsızlık üzerine Biz bağımsızız ama özgür değiliz. Eskisine göre daha az özgür olan şu yoksul halklar için bir şeyler yapın. Eskiden onları ancak ölünce yiyen çoban bir kralları vardı. Şimdi her önüne gelen onları canlı canlı yiyor. Zihinsel sömürgecilik üzerine. Amerika kıtasında özgür düşüncenin iki düşmanı Avrupa'nın bilgeliği ve Birleşik Devletler'in verimliliğidir. Yeni cumhuriyetler geçeşisinde olmayan hiçbir fikri kabul etmek istemiyorlar. Her şeyi taklit etmek istedikleri için... Özgünlüğü de taklit ediyorlar. Ticari sömürgecilik üzerine. Bazıları limanların başkalarının gemileriyle dolu olmasını verimlilik zannediyor. Bazıları ise evlerinin başkalarının mallarının deposuna dönüşmesini bereketlilik olarak algılıyor. Her gün içinde yerliler için, yerliler için şapkaların bile olduğu bir parti hazır giyim teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda toprak yemeği alışmış delikanlılar için içlerinde Yeni bir tarifle hazırlanmış, çamur bulunan, yaldızlı paketlerin kraliyetin silahları eşliğinde getirildiğine şahit oluyoruz. Popüler eğitim üzerine. Anlamadıkları bir şeyi ezberlemeyi, anlamadıkları bir şeyi ezberle tekrar tekrarlamalarını istemek papağanlar yaratmaktır. Akla itaat etmeye çalışmaları için çocuklara sorgulayıcı olmayı öğretin. Ne kıt zekalarını otoritesine ne de ahmakların geleneklerine itaat etsinler. Bilgisiz birinin her önüne geleni kandırır. Hiçbir şeyin olmayan, hiçbir şeye olmayan insanı her önüne gelen satın alır. Aynalar Eduardo Galeano ...çeviren Süleyman Doğru. Sel Evet, haftanın ilk açık gazetesi başladı. İlk Galeano'yu da dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım, aktarmaya çalıştım size hikayesini. Şimdi günün tarihine bakalım. 1869 yılında bugün Amerikalı kanun kaçağı Jesse James ilk e, onaylanan daha doğrusu bilinen banka soygunluğunu yapmış Missouri'de, Galatin'de. Bin, 1944 yılında bugün ise Reşem, Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü çıkmış. Tamamlanamayan bir ansiklopediydi benim bildiğim kadarıyla. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul düzenle hazırladığı bu ansiklopedi. Ölümünden sonra da tamamlanamamıştı, yarıda kalmıştı. 1979 yılında bugün ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil öldürülmüş. Olay yerine Anti Terör Birliği imzalı bir bildiride bırakılmış. 1979 senesinde bugün. Evet günün tarihinden günün haberlerine bakacak olursak Fransa'da gerçekleştirilen bölgesel seçimlerin ilk turunun aşırı sağ zaferiyle tamamlandığı haberi var. Bu sabah erken saatlerde gelen bir haber bu. Bu durum var. Bundan bahsedebilme fırsatı bulabiliriz. Ee, Sarkozy iktidar halkının öfkesini anlasın diyor. Marine Le Pen Fransa'da birinci parti Fransa'nın birinci partisi olduğumuz bir kez daha doğrulandı diyor. Bu açıklamalara yer verebiliriz ve oy oranlarına aynı şekilde yer verebiliriz. Ee, Boğaz'da yoğun bir savaş kimisi trafiği vardı. Geçtiğimiz hafta sonu boyunca NATO'ya ait 3 kemi yolculukları sırasında İstanbul Boğazı'nda demirledi. NTV'nin haberine göre Rusya'ya ait bir savaş gemisi 4 Aralık Cuma günü İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bir askerin sırtında füze taşıdığı görülmüş. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım bunu açık bir tehdit e, tahrik olarak nitelendiriyor. ve Üstelik Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin ihlali anlamına da gelebileceğini söylemiş. Bu durum var bunun detayları zaten bugün gazetelerin manşetlerinde neredeyse hepsinin manşetlerinde. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK militanlarıyla e, polisler arasında çatışma çıkmış. Bir polis memuru hayatını kaybetmiş. Şırınlan Cizre ilçesindeki saldırıda ise iki asker hayatını kaybetmiş. İki asker askerde yaralanmış. Çatışmalarda devam ediyor. E, Suriye İnsan Hakları Gözleme ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 32 IŞİD militanının öldüğünü duyurmuş. Rakka'da Aynı zamanda 40 kişi de yaralanmış. Bu haberinde detayları var. Ee, İngiltere'de, Suriye'de bombalamayalara devam ediyor. Geçtiğimiz hafta çıkan parlamento'dan çıkan onayın ardından e, hava operasyonları ülkenin doğusundaki petrol yatağına hedef almış. Petrol yatağı demişken aynı zamanda Hazar denizinde Azerbaycan devleti devlet petrol şirketi Sokar'ın işlettiği petrol platformunda da bir yangın çıkmış. Meydana gelen kazada 32 kişinin kurtulduğu, bir kişinin öldüğü yazıyor. 29 kişi ise kayıp olarak nitelendirilmiş. Arama kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş. Azerbaycan'da bir günlük ulusal yas ilan edildi bu olay üzerine. İngiltere'de ise fırtınanın nedeniyle 60 bin ev elektriksiz kalmış. Ülkenin batısı ile İskoçya'nın güneyindeki bazı bölgelerde fırtınanın yol açtığı sel yüzünden binlerce kişi evlerinden tahliye edilmiş. Mahsur kalanların kurtarılmasında ise İngiliz ordusu görev yapıyormuş. İngiliz ordusu hem havadan Suriye'yi bambalıyor hem de karadan kendi e, vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor. İklim değişikliğinden ötürü ortaya çıkan felaketler yüzünden. İkisi arasında da bağ kurabilen birçok yazı bu mevcut. İki durumun ortak nedeninin de iklim değişikliği olduğunu söyleyen. Irakta aramızda e, Türkiye'nin arasında bir e, tartışma sürüyor. Irak Başbakanı Ebadi, Türkiye'nin 48 saat içinde askerlerini geri çekmemesi halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne de dahil olmak üzere mümkün olan tüm seçeneklerin kullanılacağını açıklamış. Bu konuyla da alakalı bugünkü gazetelerde görebileceğiniz bazı e, detaylar var. Ama isterseniz Fransa'daki seçimlerle başlayalım ve ardından geri kalan haberleri aktaralım. Eee saat 8.30'da Özgecan burada olacak ve e, Fransa'daki e, Paris'teki iklim gelişmelerini bizlere aktaracak. Ardından da Ömer Madra. Evet, Fransa'da seçimlerden aşırı sağın zaferle çıktığı haberi var. Ülkedeki bölge sayısının 22'den yasal düzenleme ile 13'e düşürülmesinden sonra gerçekleştirilen ilk seçimlermiş bu. Ve bu ilk seçimlerde aşırı sağ parti Ulusal Cephe oyların %29.50'sini alarak sandıktan ilk sırada çıkmış seçimlerde ikinci sırayı %27 ile Nicolas Sarkozy'nin liderliğini yaptığı ana muhalefet partisi Cumhuriyetçiler elde etmiş iktidardaki sosyalist parti ise %23 ile 3. sırada yer almış Avrupa Ekoloji ve Yeşilliler Partisi %6 ulusal sol ise %4.10 oy elde etmiş seçimlerde aşırı sağ parti 13 bölgenin altısından zaferle çıkmayı başardı deniliyor Zaman Gazetesi'nin haberinde. 3 bölgede ise Cumhuriyetçilerin adayları sandıktan ilk sırada çıkmışlar. İktidar Partisi'nin e, Sosyalist Partisi'nin ise adayları 2 bölgede ilk sırada yer almış. <gülüyor> Özür dilerim. E, aşırı sağ parti lideri Marine Le Pen bölge başkanlığının aday olduğu e, kalede oyların %41.90'ını almış. Löpen'in en yakın rakibi Cumhuriyetçilerin adayı eski başkan Bernhardt ise, e, ise %25'te kalmış. <gülüyor> Aşırı sağ partinin güçlü olduğu Kort e, Azur bölgesinde ise Löpen'in yeğeni e, Marion Maréchal Löpen %41.90'la e, ilk sırada yer almış. Yani bu bölgelerin de Fransa'nın en zengin ve e, en yoksul bölgeleri olduğunu da söyleyebiliriz galiba. Kale bölgesi ve e, Kortazur bölgesi e, Fransa'nın en yoksul ve en e, zengin bölgeleri olarak nitelendiriliyor. İki tarafta da e, ulusal cephe oylarını arttırmış ve iktidar olmuş. Ayrıca Türk nüfusun yoğun yaşadığı yerlerden biri olan Aysas Loren'de ise İngilizce Gene ilk sıralarda aşırı sağ partinin adayları yer almış. <gülüyor> Seçim değerlendirmeleri de yapılıyor. Mesela Sarkozy konuşmuş. Eski cumhurbaşkanı ve cumhuriyetçilerin lideri Nikola Sarkozy seçmenin verdiği mesajın açık olduğunu söylemiş. Sarkozy halkın 4 seneden beri cumhuriyet değerlerinin giderek kaybolduğu yönündeki şikayetinin sandığa yansıdığını savunmuş. İktidarın hak ettiği ücreti almayan. Yaptıkları işin meyvesini alamayan ve yaşam standartlarının değişmesinden korkan seçmenin öfkesinin öfkesini anlaması gerektiğini belirtmiş. Eski Cumhurbaşkanı aşırı sağ parti ulusal cepheye oy veren seçmenin öfkesini de anladıklarını söylemiş. Ee, seçimlerden zaferle çıkan aşırı sağ lider Marine Le Pen ise Fransız halkının seçimini yaptığını ve Fransa'nın ayağa kalktığını söylemiş. Bu seçimlerin aşırı sanı zaferiyle sonuçlanan diğer seçimlerin doğrulanması olduğunu aktarmış. Aşırı sağ parti ulusal cephenin artık Fransa'nın birinci partisi olduğunun kesinleştiğini ifade etmiş. Löpen yönetimindeki siyasetçileri değiştirmeden değişim olmayacağını da herkesin anlaması gerektiğini de ifade etmiş. Ve kendi partisini öne çıkaran bir açıklama daha yapmış. Fransa halkının egemenliğini koruyacak tek parti ee, ulusal cephedir demiş. 2010'da gerçekleştirilen seçimlerde o dönem 22 olan bölgelerin 21'inde sol adaylar seçimleri ilk sırada tamamlamış. Bir bölgede ise sağ partilerin adayları sandıktan zaferle çıkmıştı deniliyor. Zaman Gazetesi'nin haberinde bunu da hatırlatalım. Aşırı sağ parti ise 2010 seçimlerinde hiçbir bölgede üstünlük sağlayamamıştı denilmiş. Yani şu anda iktidare gelen daha doğrusu birçok yerde çoğunluğu sağlayan parti. Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turuna katılım oranı ise %50.5 olarak gerçekleşmiş. Fransa'da 5 yıllık bir düzenlenen bölgesel seçimlerin ikinci turu da 3 Aralık'ta gerçekleşecekmiş. Burada bir yanlışlık olsa gerek. 3 Aralık önümüzdeki seneden bahsediyor ya da bilmiyorum bak bakmak lazım. Bu... Fransa'daki seçim haberleriydi şimdi e, neler olup neler bittiğini gazetelerin daha doğrusu ilk sayfalarını kaplayan habere dönelim e, Boğaz'daki gemi krizi nasıl vermiş gazeteler bundan bahsedelim Boğaz'da füze gelelim mi demiş Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerken nöbet tutan asker yüzey geçiş boyunda, boyunca omzunda atış konumunda taşıdı Dışişleri tacisker ker geçişe tepki gösterdi demiş Taraf Gazetesi. Zaman Gazetesi'nde bu haber verilmiş mi? Zaman Gazetesi'nde bu haber ilk sayfadan verilmemiş galiba. O kadar önemli görmemişler. Özgür Düşünce Gazetesi'nde bu haber var mı? Galiba orada da yok ilk sayfada. Bir Gün Gazetesi'nde var NATO gemileri demir attı denilmiş İstanbul Sarayburnu sahilinde bulunan Sepetçiler Kastro önünde NATO'ya ait 3 savaş gemisinin kıyıya bağlı olması dikkat çekti güvertede silahlı NATO askerlerinin bulunduğu görüldü denilmiş bir de işte bu Rus, ya gemi, Rus gemisinin yanında bu gemiden farklı olarak İspanya, Portekiz ve Kanada'ya ait gemiler gelmişti Boğaz'a İstanbul Boğazı'na bunlardan bahsediyor. Hemen yanında da Rusya geçerken füze gösterdi demiş. Rus savaş gemisi dün İstanbul Boğazı'ndan geçti. Bu sırada bir askerin füzeyi atış pozisyonda durdurduğu görüldü. Dışişleri Bakanı Şavuşoğlu provokasyon dediğini diyerek kısa bir e, biraz önceki NATO gemilerinden daha ufak bir yer ayırdıkları haber var. Cumhuriyet gazetesinde bu haber parma. E, Hayır yok. Milliyet gazetesi de önemli olarak görmemiş bu haberi. Hürriyet gazetesi manşetten vermiş. İstanbul boğazında füzeri tahrik demişler. Ankara sert tepki göstermiş provokasyon diye. Milliyet gazetesi de aynı şeyi söylüyor. Provokasyon. Rus askeri omuzundaki füzeyi dakikalarca atış pozisyonunda tuttu demiş. Manşetten vermiş haberi. Habertürk de manşetten verenlerden. Rusya havadaki gerilimi denize taşıdı boğazda tahrik Ankara provokasyon diye de deniliyor sabah gazetesi de Rus provokasyonu demiş ee, ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun demeçlerine yer vermiş Rus askerinin gemideki füze ya da uçaksa var neyse bunu göstererek geçmesi provokasyondur tacizkel bir geçiştir demiş Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Akşam gazetesi de jet hızıyla füze kalkanı demişler ve onun e, yanında NATO gemilerinin saray bunda olduğu yazıyor. Ve hemen yan tarafında Boğaz'da Rus provokasyonun başlığını görebilmek mümkün. Tam sayfa vermiş bugün Star gazetesi. Neredeyse bütün gazeteyi bunu ayırmış, bu habere ayırmış. Boğaz'da Rus ruleti başlığını kullanmışlar. Strela 2 tipiymiş füze alçak irtifada uçak ve helikopterleri karşı kullanılıyormuş ee, bu böyle teknik detaylardan da bahsetmişler büyük bir fotoğrafın eşliğinde uçak krizini tırmandırmak isteyen türlü yalana başvuran Putin'den e, provokatif bir adım daha demişler ve e, Putin'in çirkin bir resmini kullanmışlar çirkin bir şekilde çekilmiş resmine daha doğrusu Sinirli bir şekilde görülüyor aynı zamanda. Boğaz'dan geçen Rus savaş gemilerindeki asker karadan havaya atılan bir füzeyi geçiş boyunca atış pozisyonunda taşıdı demiş. Bakan Çavuşoğlu'nun bu provokasyon tacizkar. provokasyon tacizkar bir geçiş dediğini yer vermişler aynı şekilde. Yeni Şafak Gazetesi vermiş mi bu haberi? Ucuz so başlığıyla vermiş kısa bir yerden aynı şeyi söylüyorlar. Gene Mevlüt olmak füze değerlendirmesi, provokasyon değerlendirmesine yer vermişler. SEM tipiymiş. Yani Surface to Air misal diye geçiyor. Karadan havaya füze olarak nitelendiriliyor bu füze. Ve Rus yapımı bir silah olduğu bilgisi de var. Aynı şekilde Doğan Haber Ajansı'nın haberinde. Türkiye, Türkiye Rusya'nın Su-24 askeri uçağını sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle Suriye yakınlarında düşürmüştü. Bunun da hatırlatması yapılıyor. NATO gemileri de ee, Boğaz'da demirlemiş Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları var O da ilginç bir yerden yaklaşmış Bu duruma Hoş karşılanacak bir durum olmadığını belirtmiş Bu geçişin Bu açık bir tahrik Unsurudur üstelik Montreboğazlar Sözleşmesi'nin de ihlali anlamına gelir Demiş Bakan Binali Yıldırım ee, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmiş bu konuyu Boğazlar'dan geçişlerin Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'yle düzenledi düzenlendiğini hatırlatmış Yıldırım. Geçişlerin kurallara ve uluslararası anlaşmalara uygun yapıldığı sürece herhangi bir kısıtlama bulunmasına söz konusu olmadığını söylemiş. Ee, ve e, provokasyon ve açık tacizkar er tavırlar sergendiği sürece Türkiye'nin gerekli önlemleri alacağını da sözlerine eklemiş. Ama detaylı bir şekilde aktarmamış Montreux'ün hangi tarafına aykırı ya da değil diye bu durum e, Bakan Çavuşoğlu açıklamaları vardı işte. Ee, o da aynı şeyleri söylüyor. Ama detaylı bir bilgi yok. Aynı zamanda Bağdat Büyükelçisi'nin dış çağrılmasına yönelik soruya da cevap vermiş Bakan Çavuşoğlu. Orada da bir e, gerilim var. Her durumda farklı ülkelerin büyükelçilerini bakanlığımıza çağırırız demiş. Eğer siz Başika'daki askerlerimizi kastediyorsanız bizim askerlerimiz oraya yeni hükümet geldikten sonra Irak Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine gitti Yeni hükümet kurulduktan sonra İçişleri Bakanı bizden polislerini, Savunma Bakanı ise askerlerini eğitmemizi istedi. Aynı şekilde Musul valisinden de bize bu yönde bir davet gelmişti. Askerlerimiz orada ulusal muhafızları, peşmerge dahil o bölgede işi de karşı mücadele edecek olan güçlere eğitiyor demiş. Bunları sadece Türkiye yapmıyor, Amerika yapıyor, Almanya yapıyor, Fransa yapıyor ve birçok ülke bu eğitime, bu kamplara katkı sağlıyor demiş. Dolayısıyla Türk askerleri oraya başından bir Irak yönetiminin daveti üzerine gitmiştir. Zamanı gelince değişim olabilir. Bu sayı artabilir, azalabilir demiş. Olayda şu. Irak Başbakanı Abadi Türk kuvvetlerinin Irak hükümetinin izni ve bilgisi olmadan Kuzey Irak'ta asker konuşlandırılmasının ulusal toprak bütünlüğünün ihlali olarak tanımlandığını söylemiş. Türkiye'nin Musul yakınlarına 600 asker göndermesine ilişkin Irak Savunma Bakanlığından da bir açıklama gelmiş. O da Kuzey Irak'a Türk güçlerinin konuşlandırılması Irak hükümetinin bilgisi olmadan gerçekleşti denilmiş bu açıklamada da. Yani biraz önce Çavuşoğlu'nun söylediklerinin tam zıttı bir açıklama bu. Türk mevkidaşım artık asker sevkiyatının Muslu yakınlarındaki bir kampta Irak güçlerini eğiten askeri danışmanların korunması için gerekli olduğunu söyledi. Ancak bu askerlerin sayısı böyle bir işlem için çok fazla demiş. Ve Türk meslektaşımdan askerlerin topraklarımızdan geri çekilmesini talep ettim de demiş. Ee, Irak Savunma Bakanı Halit El-Obeydi yaptığı açıklamasında. Ee, Irak'ta da böyle bir durum söz konusu. Bu arada işte e, hatırlamak gerekirse, bir şeyin tutmak gerekirse neler oldu, neler bittiğini Akdeniz'de tamamen bir ateş çemberi olduğunu görebilmek mümkün. Akdeniz'de birçok gemi, birçok ülke gemisini şu anda Akdeniz'de konuşlandırmış durumda. Suriye'de son yaşanan gelişmeler üzerine. Akdeniz'de Türkiye'ye Türkiye ait 60-20'si muhrip 14'ü yardımcı gemi olmak üzere 34 geminin öğrenilmiş, bulunduğu öğrenilmiş. Bu gemilerden 3 korvet, 1 denizaltı, 1 bot, 1 furketeyin sürekli olarak Akdeniz'de hareket halindeymiş. Ee, Rusya'nın Laskiye'de bulunan hava üssü Tartus'ta ise Rusya'nın 13 gemisi varmış. Bu gemilerden 4'ünün... Ee, Muhrip, 9'un ise yardımcı gemi olduğu söyleniyor. <gülüyor> Özür dilerim. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Akdeniz'de şu an 3 gemisi varmış. Bir uçak gemisi, 2 muhrip, 1 fırkateyn ve 1 istihbarat gemisi olmak üzere Fransa'nın Akdeniz'de 5 gemisi. İtalya'nın 1 fırkateyn ve denizaltı olmak üzere 2 gemisi. İngiltere, Belçika, İspanya, Kanada, Portekiz, Yunanistan ve Hollanda'nın ise birer gemileri varmış. Akdeniz'de şu anda e, seyir halinde olan Diyarbakır'da ve Şırnak'ta da çatışmalar vardı. Diyarbakır'ın Altın Mahallesi'nde sokağa çıkma yasağı sürerken Merkez Sur ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler diye nitelendiriliyor Hülyet'in haber sitesinde. E, çatışma çıkmış keskin niş nişancı tüfeği olan e, Kanas'la bir polis vurulmuş ve hayatını kaybetmiş. Öte yandan Şırnak-Cezire'deki Şırnak saldırıda iki asker hayatını kaybetmiş, iki asker de yaralanmış. Yani barikatlardan, yakılan otomobillerden ve acılı ailelerden bahseden haberler var burada da. Ee, Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır'ın terörle ile ilgili yaptığı açıklaması varmış. CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olmuş. Hafta sonu programında e, daha çok şehit verilebileceğini söylemiş. Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır terörle mücadele sürecinin devam edeceğini de aynı şekilde dile getirmiş. Üç güvenlik görevlisi için de ailelere sağlığı dilemiş. Bu Volkan Bozkır'ın açıklamasıydı. Suriye'deki çatışmalar ise devam bombardımanlarda devam ediyor. Londra Merkezi Gözlemevi Başkanı Rami Abdel Rahman koalisyon hava bombardımanında 40'tan fazla işit üyesinin yaralandığını belirtmiş. Saldırının özellikle IŞİD'in Rakka nın kuzeyindeki üsleri hedef aldığını söylemiş. Ölü sayısı ise 32 olarak nitelendiriliyor. İngiltere'de işte geçtiğimiz hafta gelen 10 aydan sonra bombardımanlara başlamış. Güney Kıbrıs'taki üstten kalkan uçakları e, El Ömer petrol kuyusunu bombalamışlar. Cuma günkü ikinci dalgada ise ise dalgada ise deniliyor. E, bir gün öncesinden üste getirilen diğer jetler kullanılmış ve e, durmaksızın bombardımana devam ediyorlarmış işinin petrol rafinelerini e, ve Azerbaycan'da çıkan yangından da bahsedebiliriz Hazar Denizi'nde Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi Sokar'ın işlettiği petrol platformunda bir yangın çıktı meydana gelen kazada 32 kişi kurtuldu 1 kişi öldü 29 kişi ise halen kayıpmış şu anda kayıp olanla ilgili arama kurtarma çalışmaları da devam ediyormuş bunun bilgileri de var Erdoğan'dan taziye mesajı gitmiş Ali'ye ve, ve milli yas ilan edilmiş. Azerbaycan devletine ait bu şirketin platformunda çıkan yangından ötürü milli yas ilan edilmiş. Bayraklar yarıya indirilmiş ülke genelinde ve yayın akışları değiştirilmiş. İngiltere'de ise fırtınalar var. Dün, geçtiğimiz gün öğleden sonra etkisini arttıran ve e, saatteki hızı 130 km hıza ulaşan Cumbria, Desmond denilen Desmond fırtınası Cumbria ve e, Cumbria bölgesine vurmuş ve 60 bin evin e, elektriksiz kalmasına neden olmuş. Kesintinin giderilmesinin günler alabileceği söyleniyor. Fırtına aynı zamanda İngiltere'nin kuzey batısı ile İskoçya'nın güneyindeki bazı bölgelerde de sele ulaşmış. Binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişler. Bazı kasabaların kara ulaşımı kesilmiş. İskoçya'da 90 noktada sele uyarısı yapılmış. Birleşik Krallık'ta ise 50 noktada ciddi sel uyarısında bulunulmuş. Fırtınadan etkilenen bölgelerde evlerinde mahsur kalan insanların kurtarılmasında ise biraz önce bahsettiğim yine İngiliz ordusu görev alıyormuş. E, acil bir durum toplantısıyla bir araya gelindiğinde aynı şekilde Başbakan David Cameron duyurmuş. Savaşlar ve iklim felaketleriyle olan e, hafta sonki durum buydu. Şimdi iklim felaketlerinin e, asıl nedeni olan iklim ile alakalı neler konuşuluyor? Şu andaki Payes'teki iklim zirvesinde neler anlatılıyor? Biraz onları dinleyeceğiz. Yeni döndü Özgecan. Ee, onun ağzından dinleyeceğiz. Ardından Ömer Madre'ye bağlanacağız. Ama önce kısa bir ara verelim. Açık Gazete. Best Universe, Beatles'tan dinledik. John Lennon'un Central Park'ta vurulmasının üzerinden 35 yıl geçti. Önümüzdeki çarşamba günü daha doğrusu 35 yıl geçmiş olacak. Biz de bu haftaki yayınlarımızı hem John Lennon'a hem de Beatles'ın parçalarına ayırmaya karar verdik. Bu da ilk parçamızdı. Evet, şimdi yayında İklim için Programı'ndan Özgecan Kara. ...bizimle birlikte. Hoş geldin Özgecan. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın tekrardan. Seni dinleyebilme fırsatı bulduk. Başına gelenleri de ilk günden itibaren... ...başına gelenleri de dinledik. Oldukça trajik anlarda geçirmişsin... ...Paris'te, Republik Meydanı'nda... ...ve ardından da toplantıdaki... ...o mutsuz ve karamsar havayı da... ...senin sayende bir şekilde dinleyebilme... ...ve ne olduğuna dair... çeşitli izleneme edinebilme fırsatı bulduk. Sen, senin ilk izlenimlerin neler? Bir haftalık bu sürecin ardından... Evet aslında ses kayıtları e, gönderdim çok e, şey e, heyecanlı bir hafta oldu benim için de ilk başta söylediğim gibi e, 29 Kasım'da yapılması planlanan büyük yürüyüşün iptal edilmesiyle e, şu anda Paris'te hatta tüm Fransa'da olan olağanüstü hal nedeniyle bu yürüyüş iptal edildi. Bunun üzerine iklim aktivistleri şöyle bir çözümle yola çıktılar e, yolda yürümeyeceğiz kaldırımlarda kenarda durarak el ele tutuşacağız. Normalde yürüyüş yapmamız gereken rotada elde tutuşarak bekleyeceğiz. Trafiği engellemediğimiz için ve kaldırımda herkes istediğini yapabileceği ve buna izin almaya gerek olmadığı için bu yürüyüş yapılabilir. İzin almaya gerek yok. Bütün olay iki saat sürecek. Hiç kimse çok büyük pankartlar, posterler taşımamalı. Elinde küçük posterlerle orada olabilirsiniz diye bir çağrı yapıldı. Bu çağrıya cevap verdi insanlar ama çok gergin bir hava vardı çünkü e, bir bilgiye erişim tam yoktu. Şu anlamda söylüyorum pek yani en azından kendi adıma ben Fransızca konuşmuyorum. E, Fransa'daki haberleri takip etme olanan pek yok. Uluslararası haberlere de çok geç yansıyan örneğin e, bizim buradaki çevreden duyduğumuz kadarıyla. iklim aktivistlerinin evlerine gidip evlerine basıp onları e, bu o haldeki bir yasal boşluktan faydalanarak bütün kop süresince ev hapsi verildi. Bu evet. çok doğal olarak oraya gittiğinizde insanı gergin hale sokan bir durum. Bu aktivistler üç, günde üç kere polise gidip imza veriyorlar vesaire. Ee, yürüyüşte bir şey olmadı, pek ses çıkmadı, slogan bile çok fazla atılmadı ben kendi adıma biraz hayal kırıklığı yani yürüyüşle değil elle tutuşma ve insan zincirinde ee, kendi adıma biraz hayal kırıklığı yaşadım. Sonrasında bu e, bizim Fransalı yine Fransız aktivistlerin bizi bir senedir uyardı, Fransa polisi öyle her polise benzemez dediği direkt gözlemleyebildiğimiz. E, açık Radyo'da sesinde yayınladığımız republikteki protestolarla başladı aslında e, polisinde saldırısı altındaydı. E, sonrasında ben çıkabildikten sonra e, 200 kişiyi gözaltına almışlar ve 23 saat e, gözaltında tutmuşlar. Ya bunların çoğu aktivist. Evet e, ekoloji aktivisti mi yani orada çok farklı gruplar vardı evet. bir araya gelmişlerdi bir anarşist bir grup da vardı oradan olduğunda da söylüyorlar. Bugün vaktimiz olmayacak sesini veremeyeceğiz ama bu protestoların yasaklanması ve sonrasında polisin tutumuyla ilgili basın açıklamasında şu anda COP21'in başkanlığını yürüten Fransa Çevre Bakanı Laurent Fabius ve UNFCC, Birleşmiş Milletler Sekreteri, bu iklim müzakereleri sekreteri Christiane Figueres'e bu durumu sordum. Çünkü sürekli sivil toplum çok önemli, sivil toplum çok önemli diyorlar. Evet. Ama sivil toplumun herhangi bir şey yapmasına izin yok kop e, müzakerelerin olduğu alandaki eylemler gerçekten e, üzücü birkaç kişi bir araya gelip küçük sorganlar atıyor yanlarında hemen Birleşmiş Milletler e, güvenlik görevlileri e, yer alıyor e, ve de net olarak söylenen eğer bir eylem yaparsanız hem sizin hem de bütün kurumunuzun kimlikleri ve giriş hakkı elinizden alınacak Hı. Yani şöyle bir açık bir ayrım var. Bizim burada izin verdiğimiz e, sivil toplum iyi, dışarıdakiler kötü. E, bununla birlikte bu bir hafta bana bir tatil köyündeymişim gibi bir his verdi. Ben ilk defa böyle bir zirveye katılıyorum. Evet. E, bu hissiyatı vermesinin nedeni de yani sürekli bir etkinlikler oluyor. Sürekli insanlar bir yerden bir yerlere koşturuyor. Ama gerçekten ne olup bittiğini anlamak çok zor. E, bütün bu müzakereler... Bir kapalı bir e, odalarda yapılıyor. Aynı anda bir sürü müzakere devam ediyor. Bu müzakere nasıl gittiğini sivil toplum temsilcilerinin özel kartları var. Bu kartlarla onlar bazı odalara giriyorlar. Şöyle bir şey düşünün. E, yüzlerce kişi böyle sıralanmış oturuyor. Tamamen sessiz çıt çıtmıyor. Herkesin önünde bilgisayarlar var vesaire. Büyük ekranlardan futbol maçı izlenir gibi müzakerelerin nasıl gittiği izleniyor. Orada her ülkeye söz alıyor. İşte bir metin var. Ee, ...sürekli düşürülen, azaltılan, küçültülen bir metin. İşte Paris'ten çıkacak anlaşma metni olacak bu metin. Onunla ilgili ülkeler yorum yapıyor. Sivil toplumda... E, ...opal odalardan... Cidden. evet, ...overflown odası deniyor bunlara. Televizyondan bunu izliyorlar. E, gazeteciler de girebiliyorlar mı bari bu oda? Ben e, girdim ama sanırım çok ağladım ve kartımı görmedikleri için girdim. Sonradan e, anladığım kadarıyla... orası biraz muallak e, basın görevlilerine sordum... ...ses ve televizyon yani radyo ve televizyon çalışanları giremiyor. Çünkü ses ve görüntü almak yasak. Ama yazılı basın gelebiliyor ki çok hani absürt... ...çünkü ben eminim ki orada müzakere dinleyen sivil toplum temsilcilerinin yarısı zaten blog yazıyordur. Kesin onların da bir gazeteyle bir bağlantısı vardır. Hani herkes zaten gazeteci olabilir hmm. ve herkes Twitter'dan anında yayabilir bunları. Zaten takip etmek çok zor. Ee, yani bir sürekli işte bir şeylere itirazlar var. Düzgün yönetilemiyor. Ee, anlaşma metninde şu şekilde. Anlaşılan cümleler var. Bu cümleler normal yazıyor. Bir de anlaşılmayan hususlar var. Çok kritik hususlar. Örneğin gezegeni bir buçuk derece mi ısıtacağız yoksa iki derece mi ısıtacağız? Bu durumda bir buçuk dereceyi bir parantez içine köşeli paranteze. iki dereceyi bir köşeli paranteze yazıyorlar. Sonra... Satır satır madde madde giderek her ülke niye bir buçuk derece niye iki derece diye bunun tartışmasını yapıyor. Ve oylama olmadığı için sonsuza kadar süren tartışma ve sürekli köşeli bir parantezler ortaya çıkıyor. Uzlaşma nasıl oluyor peki? Mesela Amerika diyor ki ben Amerika olduğum için ve eğer uzlaşmazsak hiçbir yere varamayacağımız için bu, bu, bu noktadan feragat ediyorum. Artık bunu söylemeyeceğim. Ama şu maddenin şu kısmında da haklarımı istiyorum Aynen. gibi. Ee, zaten Amerika'da bu e, iklim e, konusunda sözcü diyeyim. E, tam Titan'ın şimdi hatırlayamadım. Todd de işte şey metnin çok çok daha küçülmesi gerektiğini e, böylece daha Amerika'nın da işte bazı fedakarlıklar yaparak her ülkenin de bazı fedakarlıklar yaparak e, bu sonucu elde edebileceğini söyledi benim oturduğum oturumda mesela şu noktaya gelinmişti en son gizli girip dinleyebildim oturumda herkes her ülke kendisi için asla vazgeçilemez unsurlarını söylesin bari onları köşeye parantezi bırakalım da geri kalanlarla anlaşalım diye ee, ama orada da yani hani en sonunda hiçbir şey çıkmadı ki e, cumartesi günü e, COP 21 başkanı Laurent Fabius'e bu anlaşma teslim edilecekti edilmiş ben cumartesi günü dönmüştüm artık. Kaç ee, dereceymiş peki? Hala köşede parantez. Hala parantez mi? Evet onu artık bakanlar seviyesine yürütecek olan müzakerelere bırakmışlar. Yalnız şöyle bir şey var. E, dışarıdan gözlemleyebildiğim kadarıyla artık. E, medya olarak benim mail kutuma düşen bir basın açıklaması var. Otoklon halklar, indigenous people'dan gelen bir basın açıklaması ve bu e, yeni anlaşmada bizimle ilgili olan kısmın tamamen bizimle ilgili olan kısım kaldırıldı. Bu madde 2. insan hakları maddesi. Hı hı. Norveç, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği'nin ele ele verip bu otokron halk halkların haklarının yer aldığı madde 2'nin kaldırıldığını, 2.2'nin. Otokron haklardan kastın nedir? Yani yerel halklar. Ben ya. ben de bunu orada öğrendim. Türkçesi galiba böyleymiş. Bak da Fransızcası. Indigenous people. Anladım. Yerel halklar. Yerel mücadele veren insanlar. Evet. E, yerel mücadele veren insanların e, haklarıyla ilgili olan kısım çıkarılmış. Öte yandan cuma günü fark ettik. E, bayağı da büyük bir bölüm. E, okyanuslarla ilgili olan bir bölümde Hı. anlaşmayı kısaltmak ve daha okunabilir olması herhalde bilemiyorum. Daha pratik olması nedeniyle kaldırılmış. Hı. Ki sürekli iklim içinde de konuştuğumuz okyanusların ne kadar önemli olduğu ve iklim değişikliğini direkt gözlemleyen bildiğimiz noktalardan biri oldu. %40'a yakın kısmı ortadan kalkmıştı 1970'lerden bu yana okyanustaki hayatın. Bunlara da haberler veriyorduk biz yine. Yani bugün o, bu sene içerisinde ortaya çıkan e, raporlardan bir tanesiydi. Bu detaylarını işte tekrardan vereceğiz sene sonundaki özette. E, aynı umutsuz hava, deva, hava devam ediyor galiba. Peki şey alternatif zirve olacak mı? Alternatif zirveden bir bilgi var mı? Şöyle e, alternatif zirve alternatiba cumartesi günü başladı e, ve devam edecek. Orada e, bir sürü e, forumlar olacak. Aynı zamanda cumartesi günü e, bizim de çok sevdiğimiz iklim e, meşhurları diyeyim Naomi Klein, e, Bill McKibben iklim aktivistlerinin de olduğu Mobil'in yargılanması oldu. E, sanırım Ömer Madra katılabilmişti. Ondan da dinleme şansımız olabilir. Evet. Şimdi galiba telefon hattında bir ona bağlanalım ve soralım orada mıymış. Paris'te son tango. KOK KOK 21 Açık Radyo iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. Günaydın Ömer Bey, merhabalar. Günaydın ne var ne yok iyi şey? İyiyiz. Ee, Özgecan geldi Türkiye'ye ve hemen bir durum değerlendirmesi yaptık neler olup neler bittiğine Dur. dair. Evet. Günaydın Amar Bey. Aa, günaydın. Ne var ne yok iyi Her şey yolunda mı buralarda. Valla e, seçimlerde oldu. Evet. Yara, yerel seçimlerde bilmiyorum kapsama fırsatımız oldu mu ama evet, değindik an, biraz. Son de, e, be, kimilerinin beklediği gibi büyük bir aşırı sağ yani e, şey gösterdi. İlerleme gösterdi. Aslan'ın e, Jean-Marie Le Pen'in kızı. Marie Le Pen'in Pen ve bir de onun kızıymış vardı tane genç. Kadın en genç milletvekili Marion Le Pen diye. E, vallahi bize 13 bölgesinde yerel seçimlerde en az altısında ileride oldukları görüyor. İkinci olarak bizlere saygıymış ancak sosyalistler üçüncü olarak kaldı. Biraz yükselmişti şey. E, Hollande'ın bu sert tavırları falan diyelim o sebeple ama maalesef böyle bir gelişme var ve işin en dış taraflarından bir tanesi de Sansa'nın en yoksul kesimiyle manş kenarındaki işte bölgeyle göçmenlerin de bulunduğu Padyokale bölgesiyle en zenginlerinin bulunduğu kottasüz bölgesinde Kodajür. önde gidiyorlar ve kazanacaklar herhalde seçimde. İkinci tur var hafta konuşuruz ama on üç aralık o zaman Evet on üç Aralıkta ikinci tur yapılacak ama saykoca mesela etkisiz evet, bir taktik bir şeye girmeyeceğini söyledi Anladım. yani Dolayısıyla hangisi önde giderse herkes kendi şeyle adayıyla katılacak bir taktik şey olmayacak dedi evet Seçimleri biz de bugün açık gazetede aktardık neler oldu neler bittiğini biraz. E, müzakerelerdeki evet. süreçine bir de alternatif festival alternatif daha doğrusu festival diyorum e, zirveye katılabildiniz mi? Bunu merak ediyorduk biz. Evet alternatif zirvenin bir kısmına katılabildim ben e, alternativa diye de e, Vilaş Maudial Vilaş Maudial Alternatif diye yani e, Dünya Köyü'nün küresel köyün, alternatifler köyünün hareketi vardı. 5-6 Aralık'taydı günküne gidemedim ama evvelki gün konserler ve konferanslar vardı. E, bayağı da biz, Paris'te pek izin verilmeyen ve görünmeyen hareketlilik orada görülüyordu. E, bir, bir kere ekolojik pazar açılmıştı çok güzel, yaratıcı bazı şeyler de e, yer alıyordu. Sanat ürünleri vesaire. E, belki de Fransa'da yemeyebilecek en iyi yemekler, vegan yemekleri orada yemek imkanı oldu. Köylülerin bizzat yaptıkları ve gençlerin bir arada hazırladıkları falan. E, yani e, popüler müzik güzel şeyler vardı. roots Reggae konseri vardı. Hı -hı. E, e, e, Fransuz şarkıları da vardı iyi de kum müziği de vardı peki onları biraz da açık dergide konuşma imkanı olabilir ee, önemli konuşmalar da vardı hatta bir 149 masanın konuşması diye bir şey ama maalesef ona e, gitme fırsatım olamadı o, biraz 196 sandali e, zirvesi diye bütün ülkelerin her birini temsil edineceği bir şey açık oturum vardı. Evet. Ona, ona gitmedim ormanda dolaşmayı tercih ettim. Hmm. <gülüyor> Böyle bir şeydi. Ee, şimdi görüşmelere gelince ikinci hafta alternatif bazı başka şeyler de yapılacağı anlaşılıyor fakat e, görüşme, COP21 görüşmeleri Yarı geçtiler. Fakat e, beklendiği gibi değil. Yani kiminin beklediği, kiminin de beklemediği gibi bir durum var. ve Çok iyi gittiğini söylememiz mümkün değil. Özellikle mesela Corporate Accountability International diye bir kuruluş var. Yani kamu hesap verme, uluslararası kamuya hesap verme kuruluş, hesap verebilirlik kuruluşu diye onun başkanı Tama Lawrence Samuel diye bir kadın sözcüsü yani meselenin özünde, bu başarısızlığın özünde gelişmiş ülkelerin, zengin ülkelerin ve diğer kuzey, global north denilen kuzey ülkelerinin, hükümetlerinin küresel şey, kendilerine uygulanacak olan kısıtlamaları filan tamamen deregüle etme yolundaki çabaları ve karanlıkları yatıyor diyor. Evet. Özellikle de büyük şirketlerin insanların hayatta kalma çabasının ötesine geçen kar arzuları yani geliyor gibi bir durum var. İngilizlerde, Martin Carver de benzer bir şey söylüyor. Yani o bizim yüz e, yıl ortasına kadar yüzde yüz yenilebilir enerji yani güneş ve diğer güneş, diğer geotermal şeylere geçmemizle e, bu yolu izlemek çabamıza karşı şirketler bu gerici güçler bayağı çözümler getiriyorlar. Özellikle düşük emisyon, düşük salım dönüşümü diye bir şey çıkarttılar şimdiki başımıza. Evet. Ve böylesine sulandırılmış bir şeyde bir noktaya herhangi bir noktaya doğru e, olumlu bir noktaya gitmek çok kolay görünmüyor demiş. Hatta yani şu konuşuluyor işte da gayet net olarak gördüğü gibi fosil yakıtların e, bırakılması, yerin altında bırakılması olduğunda. Herhangi bir e, talep diyen şeyde bulunmuyor bütün görüşmelerde. Hatta mesela işte Marshall en en ilginç konuşmalardan birisi oydu. E, Cumartesi günü e, Tony de Brum yapmış e, Dışişleri e, Bakanı e, Marshall e, ve e, yani bu özellikle... Deniz seviyesinin altında bulunan istifa olarak ülkelerin durumu ve yoksul kesimlerinin durumu <gülüyor> bu şekilde ele alınamaz diyor. Yani Paris'ten evet. biz minimalist bir yani çok az bir anlaşma yaparak ayrılamayız. Bir yüksek hedefleri tutan yoksul kesimleri bizimki ülkelerin çıkarlarını ön planda tutacak olan bir koalisyon gerçekleştirmeliyiz. Yani biz bunu yapmadan gidemeyiz. Evet dönmem diyor. Bir anlaşma yapılmadan çocuklarımın gözüne torunlarımın gözüne bakıp benim yaptığım katkılarla iftir ediyorum. Senin yaptığın katkılarla sen de iftir edebilirsin diyemeden yapamam diyor. Fakat durum yani çok çok zorlu bir şey daha devam edecek gibi gördü. Asad Rehman diye birisi var. Friends of the Earth. Evet. Yeryüzünün dostları, uluslararası kuruluşunun başında olan. O da çok Guardian'a verdiği bir sistem açıda işte, çok ilginç şeyler söylüyor. Yani zengin, gelişmiş ülkeler başını da Amerika Buzi Şiklendikleri çekiyor diyor. Hiç o sakınmamış sözünü. Ee, yani buraya kötü niyetle geldiler hatta e, gelişme yolunda diye adlandırılan yoksun ülkelerin taleplerini dile getirmeyi bile kabul etmiyorlar en yoksul en, bu savunulardan ve küresel en çok etkileyecek ülkeler baya onlarla ilgili bütün kararlar kapalı kapılar harcasında veriliyor i̇şte, konuştuğumuz herhalde iç sivil toplumun dışarıda hiçbir pazarlık falan da mekan yok ve yani aynı senin toplumun gözlemcileri e, yani dünya vatandaşlarının yurttaşlarının gözleri ve kulakları tamamen görüşme odalarının dışında tutuluyor. Diyor ki bizim de gözlemlediğimiz buydu oradaki erkekle beraber yani sadece bir temel talep eksikliği hedef eksikliği değil gördüğümüz bayağı çok temeldir adalet ekfikliği diyor. Çok ilginç bir film gösterdiler aslında. Yani internet üzerinde Hı. görmek mümkün. Lafet ettiğini diye yani parti bitti, parti sona erdi diye siyah beyaz böyle altı buçuk yedi dakika bir şey mi bu? Ve özellikle endüstriyel bütün sanayinin sektörlerin ve kültürel türleri. Eytel Kulesi'nin e, karanlık ışıklar altında bir parti verdiği gibi diyor, e, Ve kutluyorlar bir şeyler böyle ama e, ne neredeyse işte ne kandam ne insanlar da makdam diye birisi çekmiş. Ve şey diyor, bütün Parti, bütün parti yerde gördüğümüz gibi diyor. Iş ne zaman burayı terk edeceğimiz meselesidir. ya yani onu onu bilmek en önemlisi. On yıllardan beri fosil yakıt çıkartan bu çok uluslu şirketler ve batı yüklemek gereğiyle de dans edip parti yapmaya devam ettiler. İklim değişikliği, iklim dilimi açıkça. Işıklar koyduktan sonra, ışıkların ortaya arz ışık koyduktan sonra e, e, kulakları tırmalayan inkarçıların davulları, zurnaları da kapatıldıktan sonra bile devam ettiler diyor. Fakat tabii burada insanların yaşamak, yani filmin son noktasında da bütün bu şeyleri hayretle seyreden, partiyi seyreden, bir şekilde katılmış olan bir sivil toplum insanı da kendi şey davranış biçimlerinden de yeterince vazgeçemediği için bir şekilde ortak oluyor gibi de bir anlamda hmm. çıkarttım ben şahsen. Yan ee, yani yan <gülüyor> anlamda Böyle de bir şey var. Yani tabii en önemli şeylerden bir tanesi e, sokakta müthiş bir Dışlaşma vardı yani bir fanfaredan bir fanfarea gitti ortalık bandamızı e, vardı fakat şu işte, konferans salonlarında bunu, bu bu talep talepten bu hareketlilikten falan eser görmedim ben de şahsen bakalım bu ikinci hafta da tekrar gideceğim ama yani daha iyi haberler verebilmek umuduyla değil yani anladım. Dorusu olan bir durum yok başka evet. soru istediğim bir şey var mı? Ya bugün yani bu hafta içerisinde zaten bol bol konuşabilme fırsatı bulacağız sizinle şimdilik yok kolay gelsin diyelim. Hadi <gülüyor> size de öyle. Görüşmek üzere kolay güzel. gelsin. Ha bu arada İngiltere'deki senleri de yaptın Evet ya evet ya. yaptık evet. yaptık merak etmeyin. İnanılmaz görüntüler var yani Hindistan'dan gösterilerle. Asker götürmeye devam ediyor Asker, ama merak etmeyin. Havadan bombalıyorlar <gülüyor> Rakka'yı ama karadan da İngiltere'de iklim felaketinden mağdur olan vatandaşlarını kurtarıyorlarmış. Evet İngiltere bir yandan savaşıyor bir yandan da İngiltere'yle ilgili her türlü ilginç çıkarıyor. İkisinin sebebinde evet. aynı olduğunu biliyoruz ama. Küresel iklim He, değişikliği. Şey Çok teşekkürler hocam görüşmek üzere yarın. <gülüyor> görüşmek üzere kolay gelsin. Paris'te son tango. COP 21 Açık Radyo, iklim zirvesini ve etrafındaki eylemleri yerinde izliyor. açık gazete. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Can, günaydın. Herkese merhaba. Merhabalar. Şeyden başlayalım dedim. Geçtiğimiz cuma günü biraz sizin kulaklarınızda çınlattık biz açık gazetede. E, tan baskını, e, Tan matbaası baskınının 70. yıl dönümüydü. 4 Aralık 1945'te meydana gelen bu olayın 70. yıl dönümüydü. Biz de daha önce bu olayın 65. yıl dönümünde sizinle konuşmuştuk. Aynı zamanda bu sene içerisinde de düzenlenen bir sergi vesilesiyle yine sizinle konuşmuştuk. Bunlara referans verdik. E, sizin isminizden de bahsettik. Oradan belki kulağınız çınlamış olabilir. Şimdiden e, dedim Ee, şimdiki gündeme baktığımız zaman pek de farklı şeyleri konuşmuyoruz gibi bir durum galiba var. Orada Can Dündar'ın da aynı şekilde. E göz şeyde tutuklu bulunması, e, cezaevinde bulunması ile alakalı olarak da çeşitli paralellikler var. Mesela Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Tarih Vakfı'nın eee bir iş merkezinin desteğiyle tan Avlusu'nda düzenlenmiş e, Sertal Ailesi Selanik'ten Sılaya sergisi. İstanbul Galoğlu yokuşunun başında basın eğitim ile basın ve eğitim ile tarih camiasına birçok tanığı tamam. buluşturmuş. Burada da Can Dündar'ın 2000'li yılların başında hazırlamış olduğu Tan Gazetesi baskını belgeseli de yer almış. Hemen portresinin yanında da kendisi şu an cezaevinde. Oradan buraya baktığımız zaman yani 70 yıl önceki Türkiye ile şu andaki Türkiye'ye baktığımız zaman çeşitli paralellikler görebilmek mümkün mü diye sormak geliyor insanın içinden açıkçası. Evet. Yani özgürlükler ve demokrasi bağlamında baktığımızda ee, gelinen nokta ne kadar e, bir arpa boyu gittiğimizi gösteriyor. Ve arada yaşadığımız e, sayısız e, olaylar gelişmeler var. Bu ülkede e, en fazla matbaanın üzerinde e, hakimiyet kurulmaya çalışılır. E, siyasi e, gelişmeler konjonktür. E, matbaa üzerinden ve gazeteciler üzerinden başlar. E, 1945 yılında da aslında ee, İkinci Dünya Savaşı boyunca sergilediği bir tutum vardır. Ee, Sertel e, ailesinin He. Sabiha e, ve Zekeriya Sertel'ler ki e, Zekeriya Sertel e, Amerika'da S Sabiha Sertel'le ile birlikte İttihat Teraki döneminde e, üniversite eğitimi görmüş ee, ve hatta ilk gazetecilik okulundan mezun olmuş bir e, kişidir ve döndükten sonra da e, daha henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önceki e, dönemde e, Ankara'da e, basın, bugünkü basın yayın genel müdürlüğü karşılığını bulan e, genel müdürlük yapmıştır e, Ağolu Ahmet'ten devralmıştır ve bir süre Ankara'da ee, yeni Cumhuriyet'in e, kadroları arasında da çalışmışlığı vardır. Ee, Sabiha Hanım da e, yani Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kuruluşunda Atatürk'ün eşiyle Atife Hanım'la birlikte görev yapan Aydın e, Osmanlı'dan e, Türkiye'ye intikal eden e, Aydın karakterlerinden ve hatta Zekeriya Bey onu da çok fazla bilinmez hı hı. Ee, Yunus Nadi ile birlikte ortak Cumhuriyet Kasesi'nin ilk ortaklarındandır hı hı. ve e, bugünkü şeyle baktığımızda duruşları e, liberal sol bir duruştur ve savaşın e, bütün e, bu süre 2. Dünya Savaşı süresinde izledikleri e, tutumlar nedeniyle ve daha öncesinde Resimli Ay Dergisi 1920 Türkiye'nin e, Cumhuriyet'in birinci e, kuşak e, aydınlarının yetiştiği yerdir. Nazım Hikmet'ten, Edebiyatçılarının aydınlarının Osmanlı'dan Türkiye'ye, genç Türkiye'nin e, yeni aydınları Sabahattin Ali'ye kadar e, Cemal Nadir'den, Bala Nurettin'lere kadar e, pek çok hiçbir halkı içerisinde sayısız e, gazeteci e, edebiyatçı bu e, serterlerin yayın organlarında e, yer almıştır. Evet. E, tan gazetesi de e, dönemin en önemli siyasi organlarından e, biridir. ve Hatta demokrasiye geçiş süreci içerisinde bu tan e, baskını e, vandalizmi e, olması Demokrat Parti'nin kuruluşu sırasında Celal Bayar Adnan Menderes e Demokrat Parti'nin kurucu kadroluğuyla ortak bir takım e, matbaa çalışmaları içerisinde bulunan e, bir ailedir. Aynı zamanda e, işte e, Türkiye'de gerçekten e, demokrasi mücadelesinin e, en önde gelen e, simgeleridir. O yüzden Serter ailesi e, ayrıca e, biyografileriyle e, değerlendirmesi gereken e, iki gazetecidir e, ve e, yani bugüne geldiğimizde çok o kadar gündem yoğun ki evet. e, şey, Can Dündar ve Erdem Gülle en son e, bir sablo e, ile karşı karşıyayız. Onların 10. günleri filan oldu. E, çeşitli halinde yaşıyorlar e, ve gerçekten. E, yani temel hak ve özgürlükler, anayasa kapsamlı gazeteciliğinden ötürü insanların tutuklandığı bir ülke burası. Evet. Ee, tek parti dönemini aratmayan uygulamaları yani 1945'deki tek parti dönemi hakimdir ve o tek parti döneminde işte Sovyetler Birliği'ne sola karşı katı tutumun belirlendiği e, bir dönemdir. Zaten tan olayı e, ona bir karşılıktır. Evet. E, Türkiye'de sola müsaade edilmeyeceği özellikle e, yeni oluşan e, Toğuk Savaş o da anlamda adı yoktur ama yeni bir şeye bölünmüştür dünya. Sonuçta e, e, Sadece Tan bazı değil Tan'ın bütün şeyi tahrip edilmekle birlikte hatırladığım kadarıyla birkaç gazete e, ve bir da tahrip edilmiştir. Azınlık diye tabir edilen e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Türk ve Müslüman olmayan e, kesimlerinin e, gazetelerine de e, hatta yayın şey yapan bir gazete de tahrip edilmiştir. Evet. E, ve o Operasyonda e, yer alan üniversiteli gençler kullanılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatı'nın e, denetiminde, gözetiminde olmuştur. E, daha sonraki iddia edilir ki Nihat Erim'den, o, Ali İhsan Görüş'e, bir Birgit'e kadar e, kişiler bu operasyon içerisinde yer almıştır. E, matbaayı tahrip eden üniversite öğrencileri grubunun içinde de daha sonra Türk siyasetinde önemli noktalara gelen cumhurbaşkanı başbakan olan isimlerinde yer aldığı e, bile getirilmiştir e, yani bugün e, demokrasi mücadelesi açısından arada bir takım e, şey dönemleri bir kenara bırakırsak geldiğimiz noktada içeride e, sayısını bilmediğim e, gazeteci e, dostumuz bulunmaktadır. E, hiç kimsenin bir garantisi yoktur. E, çıkarılan yasalarla her an Cumhurbaşkanı'na hakaret e, maddesine dayanılarak e, insanların e, tutuklanması e, günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca ...ki örnekleri çoktur... E, ...tutuk evlerinde... ...teşrüt yaşaması... ...bu ülkede mümkündür... Evet. E, ...ama yani... ...enümüzdeki... E, ...günlerde... E, ...sanıyorum... ...Anaizam Halküme'sinde mühacat ettiler... E, ...zaten Can Dündarla Erdem Gül... açısından söylüyorum... bizi çok, pek çok... E, ...Güneydoğu'da doğudu Doğu'da görev yapan... E, ...ajanslarda... E, yayın organlarında çalışan Kürt kökenli olsun olmasın bu, bu, bu alanı haberleştiren insanlar da içeride dolayısıyla sicili bozuk bir ülkenin bu sicili hala bozuk olarak devam etmekti bu arada sayısız gazeteci öldürüldüğünü de bir kenara not edelim ve bu vesileyle içerideki tüm arkadaşlarımıza soruyoruz Bugünden e, yarına e, inşallah bu mücadele üzerinden e, mutlu haberlerle yakında karşılaşacağımızı umarım, umarım diyelim. Başka konulara geçelim. ben de günaydın diyelim. Ben de bir ekleme yapayım. Biraz önce bahsettiğim sergi Sertal ailesi iki nokta üst üste Selanik'ten Sılla'ya sergisi. Zekeriya hmm. ve Sabiha Sertal'ın torunları Tia O'Brien ve kuzeni Nur Deriş'in aile albümünden yola çıkarak hazırlanmış. Yarın da Tia O'Brien'la yaptığımız bir söyleyişi yayınlanacak açık dergide bunu da buradan şimdiden duyuralım dedim bu vesileyle bu isimlere de bir günaydın dedik evet diğer krizlere dönelim basın krizinden medyadaki ifade özgürlüğü krizinden diğer krizlerle dönebilme fırsatı bulalım hangisinden başlayalım Ali Bey yani Rusya'nın gemileriyle roket atarlı askerleri taşımasından mı? Yoksa Avrupa Birliği ile aramızdaki durumlardan mı hangisinden ne, ne konuşmamızı önerirsiniz? Valla işte Rusya'da yaşanan gerilim devam ediyor ve işte Boğazlar'dan geçen gemiler artı Doğu Akdeniz'de Suriye'de yani son en, 50 yılın en büyük askeri yığınağın konuşlanmanın olduğunu görüyoruz. Evet. Yani burada gerçekten işte Rusya'da son dönemde Suriye Ortadoğu'yu agresif bir yaklaşımla girdi Eylül'den bu yana. Ve Türkiye'de yaşanan gerilim ortada. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Konuşlanan Doğu Akdeniz'de e, bulunan e, g dahil NATO'ya dahil ülkelerin e, savaşçıları, silahları, gemileri e, nin yapıldığı yani bir, bir savaş hali. Zaten bu savaş halini pek çok ülkenin lideri dile getiriyor. Evet. Fransa biz bir savaş halindeyiz diyor. E, ve aynı zamanda e, işte bir kara boyutu da e, konuşuluyor. Yani Şimdi açıkçası işin içine Rusya beklenmeyen ölçüde daldı ve ortak noktada işitle mücadele üzerinden gidiyor. Şimdi yani Rusya ben işi de vurmak için oradayım diyor. Diğer bütün güçler işi de vurmak için oradayım diyor. Türkiye ben de işi vuruyorum diyor. Bu işit için yapılan e, Yunan, yani e, dünyanın bütün en, e, silahlarına sahip ülkelerin lik onunda bulunanlar e, burada silah, mesela asker e, bulunduruyor, hatta yani Hazar Denizinden hıza e, gönderiliyor. Hıza gönderiyor, yani ya burada e, yani bir bir havuççu e, falan yok. Evet. Ee, zaten işit nereden çıktı bu işit? Bu soruyu da cevaplayan varsa beri gelsin. Yani işin e, orada bir e, İslam Şam e, Irak İŞ, Şam İslam devleti kurulmasını sağlayanlar kimler? E, işte öyle bir. Yapı ki nesne ki bir örgü, bir düzenleme ki hem işit kullanılıyor e, bu bölgede bulunan ülken, ülkelerin nüfus mücadelesinde e, hem de e, kontrolden biraz çıktı mı kırılıyor ve işit ne bir, bir şey ki tabii ki bir celal kadın içinde bulunduğu gördük ama yani bir türlü yenilemiyor işit. Ee, şimdi de yen, yani bir yenme mücadelesine yenme yarışına giriliyor yani bütün bu anların e, arkasında e, unutmayalım yani bu bölgedeki Irak ve Suriye e, klasik bir şey ama buranın e, enerji deposu olması petrol rezervleri e, ve bu alana e, nüfuz etme mücadelesi olduğunun altını çizmekte yani, e, biliyorsun e, Arap Baharı e, denilen ne, ne baharsa onunla başlayan e, olayda e, Libya Batılı güçlerin eline geçti yani e, o, ve oradaki petrol e, şeyi e, denetimi de e, Batılı güçlerin elinde Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonraki gelişen süreç içerisinde dünyada tek kutuplu bir tek merkezli bir e, hegemonik sürece tanık olduk. Bu süreç e, aslında ee, uzun süre devam etti ve e, başta Amerika e, derliğinde batılı güçler de Sovyetler Birliği'nden ayrılan alanlarda e, denetim ve gücü geliştirme ve nüfuzu geliştirme mücadelesi yaptılar. Bu evet. Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Kafkasya'da, Asya ülkelerinde e, yaşandı. Aynı zamanda e, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bazında da e, kendini gösterdi. Aslında e, Birleşmiş Milletlerin 70. Yıl dönümü münasebetiyle Putin'in yaptığı bu sene galiba doğru. Orada 45'tir bu sene yaptığı konuşmada e, artık bu güç dengesi değişmiştir ifadesini kullandı Putin. Çünkü bir sene evvel Ukrayna ile yani Ukrayna aslında hem Rusya'nın hem de batılı güçlerin mücadele alanlarının dayandığı kapıydı. ve buradaki nüfus mücadelesinde kırımı işgal etti kendi yani toprakları içine kattı. Evet. Bu aslında tamamıyla artık yani o tek kutuplu sürecin bittiğinin altını çiziyor. Bir husustu ve bugün aslında e, batı açısından Ukrayna'nın da bu işi, Ukrayna'yı, e, Kırım'ın işgali batı açısından da kabullenilmiş bir durum olarak e, farz ediliyor, görülüyor. E, şey indiğimizde, Suriye tarafına indiğimizde e, burada bütün bu ülkelerin, Amerikan, İngiliz, Fransız şirketlerinin 10 yıllardır burada e, arama, üretim e, ve e, ticari alanları var. Evet. Bütün dev petrol şirketleri e, ve ülkeler e, burada e, bulunuyorlar. Bak şeyde e, bulabilirsem söyleyeyim. Yani Çin, e, şeyi bölgesinin e, Güney Irak'ta Çin ve Rusya'nın çok ciddi e, şirketlerinin e, şeyleri var hatta Çinliler e, orada işçilerini çalışan işçileri için alanı bile e, yaptılar. E, yani bu bölgede e, baktığınızda Suriye ve Irak'ta bu IŞİD'in kontrolü altında bulundurulduğu petrol kuyularında e, öncesinde ve onun dışındaki alanlarda... E, bu şirketlerin varlıklarını izlemeden yani bu bölgeyi e, meseleye e, şirketler üzerinden bakmakta büyük fayda var. Evet. Ve şirketler ve menfaatler üzerinden baktığımızda hem ittifakların hem karşıt blokların oluşması ve buradaki geçirgenlikleri anlamak biraz daha kolay oluyor. Yani bölgede Rusya'nın bir taa Bağız rejimi döneminden itibaren iki ülkenin Suriye'de kuvvetli ilişkileri vardır. Bunlardan biri Rusya batılı anlamda da Suriye'dir. Suriye Fransa'dır. Hı. Fransa birinci dünya paylaşımı sonrasında Suriye Fransız hakimiyet içerisinde yer almış. Bundan kaynaklanan bir ilişki dizgesi de tarih boyunca devam etmiştir. Ve Suriye'nin ordusunu oluşturan uçakların e, Rusya ve e, Fransa üzerinden geldiğini görürüz. Dolayısıyla e, burada evvel zaten e, hem bir menfaat haritalamasında ve e, güvenlik ve silahlanma e, desenine baktığımızda iki ülkenin e, varlığının e, görmezden gelemeyiz. Nitekim e, yani şeyden önce Suriye Savaşı'ndan önce oradaki petrol arama üretim ve petrol ithalatına baktığımızda batılı güçlerin Almanya ve Fransa başta olmak üzere buradan çok ciddi bir petrol üretimi içerisinde buldukları ve ithal ettikleri ni görecek görebiliriz. Evet. Bunların rakamlarını şimdi bulurum ama şey yapmaya gerek yok. Aha. Ve burada yani diğer önemli bir unsur yani Fransa Total şirketi mesela çok hakimdir Suriye'deki şeye. Ee, bu üretim alanlarına ve rezervlere ve dedi ki yani ambargo kondu biliyorsun Suriye'deki <gülüyor> İç Savaş ve e, Esed'in kimyasal silah kullanması sonrasında e, batılı gruptan ambargo girdiler ama total direndi <gülüyor> ee, yani dedi ki total yani e, ben e, burada ithalatı yapmayacağım ama a, rezerv aramaya ve şeye devam edeceğim ee, e, üretimin geliştirmesine devam edeceğim dedi ee, ve Total'in e, bu tavrı aslında batılı e, güçler tarafından da çok e, hoşnut kılınmadı açıkçası e, hatta Total aynı zamanda Rusya'da çok Putin'inle çok yakın ilişkiler içerisindeydi Biraz komplet anlamında Ele alınabilir bundan Hı -hı. sonra Söylediklerim ama Total'in CEO'su geçen sene 2014 yılında Hı -hı. Moskova Havalimanı'nda Garip bir kazayla Yanındaki kişilerle birlikte Öldürüldü Evet. Adını unuttum adamın ama e, şimdi bu batı tarafında bulunan bir adam e, Putin'i destekliyor e, ve e, böyle bu, bu tür adamların e, dünya liderlerinin pek çoğundan fazla korunması var ki ve kendi dost olduğu ülkede oldu bu ondan sonra daha sonra e, Charlotte dergisi basıldı evet bu senin yani, ocak ayında e, yani sonuçta ee, bütün bu e, işit cinayetleri katliamlarının e, Avrupa'daki e, üssü, e, Paris ve Fransa olarak karşımıza çıkıyor. Neden acaba? Yani, e, yani bir, iki soru et böyle şey. Bir işit nasıl bir anda bir İslam devleti halinde para birimi bile oluşturma noktasına doğru ilerlediler ve işte olmadan hal önceki. E, yapılara baktığımızda bütün bu e, güçlerin e, istihbarat örgütlerinin e, paramiliter güçlerinin e, bu gruplarla iç içe olduğunu biliyoruz. Bunu artık e, herkesin bildiği malumu ilan yani e MI6'ten CIA'den, SAS'dan Meselde yani bunu e, açık açık bütün şeyde yazılan çizilen unsurlar yani bu evet. bölgede e, ki bütün e, bu grupların e, önce muhalif gruplardı, e, sonra terörist gruplar, şimdi ılımlı terörist diye bir kavram çıktı son zamanlarda ılımlı terörist teröristleri desteklemek kim yani, söyledi bunu yani, yani o kadar e, garabet bir durum söz konusu ki ve burada e, arka arkaya gelen katliamları cinayetlere baktığımızda ve karşımızda aslında hava kuvvetleri falan olmayan e, evet kanlı bir e, yapı ve örgüt evet. Ee, ve bunun aslında işin içinde bütün istihbarat örgütlerinin bölgeyi kaç yıldır harmanladığı, işin içinden birbiriyle iç içe geçtiği, dönem dönem işinden yararlandırıldığı, dönem dönem biraz kontrolünün çıktığında hırpalandığı, hmm. e, ama kendi aralarındaki nüfus çatışmalarında işin kullanıldığı biz ortamdan geçiyoruz. Dolayısıyla yani buradaki husus Rusya'nın beklenmedik ölçüde bu devreye girmesi bu şeye benziyor bazıları ona benzetiyorlar işte Rusya'nın şimdi burada işi elindeki petrol alanları var diyelim hmm. ki temizlik oldu Suriye dörtte bir bir devlet olacak eski sınırlar oradaki gruplar bu petrolü yönetmesine bir düzen getirmek gerekiyor Artı şirketlerin ruhsatları var ondan sonra bunların bir santim edilmesi gerekiyor dolayısıyla burada yani 2. Dünya Savaşı'nın savaşın Hitler'in gerilediği, gerilemesinin en belirleten en büyük unsur doğu cephesidir. Yani 50 milyon insanın 20 milyonunu Ruslar Sovyetler Birliği kaybetmiştir ve hı da evet. ilerleyeceğini gören müttefikler Normandiya çıkartması yapmıştır. Şimdi ee, burada Rusların devreye girmesi e, bir anda e, bitik anlandı derler ya e, zaten olayın içinde Doğu Akdeniz'de müthiş bir yığınak yapılmaya başlandı ve dünyanın e, merkezi haline geldi dünyanın tüm silahları orada Benim. uçaklar yani en önemli girişkin silahları var, uçaklar var üsler var e, ve burada e, işidi e, bitirme projesi sonrasında alanın e, hakimiyeti nasıl sağlanacak? Esas mesele ben evet. burada olduğunu düşünüyorum. Alan hakimiyeti ve nüfuzu ilişkin. E, Tabi burada Fransa'nın Total e, macerası bence e, bir Hollywood e, şahsı olabilir. E, bu yakında ben bunu bekliyorum çünkü e, Charles sonra da e, muazzam bir siparişi vardı e, Rusya'nın Fransa'ya e, helikopter uçak gemileri. Ondan sonra e, pek çok e, helikopter ve uçak taşıyabilecek e, gemiler sipariş edilmişti. Başka silahlar da sipariş edilmişti. Rusya'nın Fransa'ya mı? Sonra bunların hepsi e, iptal edildi. Rusya'nın Fransa'ya Onlar... mı yoksa Suriye'nin Fransa'ya mı? Evet, evet, Rus ise Rus, Fransa'ya Fransa. Rus, Fransa sipariş etmişti. Hı. Şimdi yani burada e, hep böyle bu bölgeyi tanımlarken kimin eli, kimin cebinde atizi, itizine karıştımış e bir, bir alan deriz. Hem batılı grupların kendi aralarındaki nüfuz alanı hem de artık Rusya'nın devreye girmesiyle e, Rusya'nın e, ile Rusya bloğu ile diğer blok arasındaki e, alan çatışması e, bizimle... Bir para parametrede o kendi içerisindeki Çatışmalar var Ama bu konuda artık Holland ve Fransa Bence dile getirilmiş Normale çekilmiş durumda Çünkü daha sonraki total CEO'su Tamamen bütün bu anlaşmaları Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın isteği doğrultusuna Çektiler Rusya ile ilişkilerini Dondurdular diyebilirim Ondan sonra ve Bu bölgede yani sonuç olarak şirketler üzerinden bakıp analiz etmek çok yararlı aydınlatıcı olabiliyor süremizi doldurduğuma evet. farkındayım. Hı hı. Türkiye'de burada e, yani üvertürler denirdi eskiden yani ana e, sahnenin e, gazino dönemlerinde asuristler çıkmazdan önce üvertürler çıkar onlarla başlardı. Geceler bu Türk filmlerinde falan görürsünüz. Ee, bu öyle bir e, az soru isterse satışan, ve pozisyonunu kaybeden ama arada da e, bir şeyler kapmaya çalışan ülke konumunda e, başından beri bir koyup üç alma pozisyonu var. Ama e, eğer bölgeye bir karar harekat yapılacaksa ki e, burada Türkiye'nin hevesli olduğunu G20'de e, Tayyip Erdoğan açıkça söyledi. Buna bizim için evet. hazırlıklarımızı yaptık. Feridun Silivlioğlu 15 gün önce e, her şeye hazırlıklıyız. E, biz, e, yani burada bir karar harekatı beklemek mümkün. Evet. E, çünkü Rusya'ya bırakmak istemiyorlar bölgeyi. Dolayısıyla koalisyon güçleri ve Türkiye buradan e, yemleneceğini düşünüyor bence. Bakalım hep beraber e, göreceğiz. E, Yemlenebilecek mi de. yemlenemeyecek mi? bilmiyoruz onu da böyle düşüncelere sahip yani. Evet. Onun için Rusya babalanıyor. Rusya da babalanacak e, bir hali yok yani. E, yani. Sadece şunu söylememiz lazım bu e, doğalgazda e, günlük e, tüketimimizin yarısını biz Rusya'dan sağlıyoruz. Evet. Yani bekliyorum, bekliyorum. Onun için evet. Mesela, ama e, gerçekten bu e, Buraları okumak için şey, evet, şirketlerin varlıkları üzerinden bakmak lazım ki bu şirketler devletleri yönetiyorlar ee, ve e, Dominik başına gelenleri de bu biraz önce söylediklerimizde bütünleştirmekte fayda var. Fransa'nın e, cum, cumhurbaşkanı adayıydı. Hı hı. E, dolayısıyla şirketler üzerinden bakıp değerlendirmek mümkün. E, Okuyucuların, dinleyicilerin, yorumcuların bence e, ihmal etmemesi evet. gereken bir şey bir, e, önemli bir çok tavsiye. yararlı oluyor. Evet. Çok teşekkürler Ali Bey. Çok sağ olun bu hafta içinde. İyi yayınlar canım. Görüşmek Hoşçakalın. Herkese selam. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Evet şimdi Ali Bilge'den sonra e, ünlü müzisyen John Lennon'un ölümünün 35. yılı münasebetiyle yayınlamaya başladığımız e, iki röportajdan ilkini vereceğiz. Şimdi e, editör ve çevirmen Doruk Yürdesin ile Ömer Madra'nın gerçekleştirdikleri güzel bir söyleyişi dinleyeceksiniz birazdan. E, konu John Lennon ve mirası ardından da Açık Gaste bitecek ve çarşamba ve perşembe günleri de Counter Punch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'un 1971 tarihli John Lennon'un ile yaptıkları söyleşiyi sizlere sunacağız. Ama ilk önce bu söyleşiye bir kulak verelim. Açık Gaste. Açık radyo 94.9 ve onun açık Gaste programı bir yıl dönümü anması için konuğumuz programcı dostlarımızdan Doruk Yürdes'in kendisiyle John Lennon'in The Beatles'ın üyelerinden John Lennon'ın öldürülmesinin 35. yıl dönümü yıl dönümünde John Lennon üzerinde birazcık konuşalım dedik. Bu vesileyle şunu da hemen hatırlatalım. Yarın aslında şeyin John Lennon'ın öldürülmesinin 35. yıl dönümü fakat programımızda yer olmadığı için bir gün önceden başladık sonra da e, yani asıl öldürülmesinin yıl dönümünde programımız olmayacak ama e, belki açık gazetede müzikler çalar Can bize arkasından da Acaba bunu da söyleyeyim ki hemen bir kayıt bu ben Paris'te iklim zirvesi sırasında olacağım için önceden Doruk'la bir araya gelip böyle bir kayıt yaptık bir başka kayıtta gene Doruk Yurdes'in çevirmiş olduğu kayıp John Lennon röportajı var onu da iki bölüm halinde 9'unda ve 10'unda yayınlayacağız yani yarın değil öbür gün ve ondan sonraki günde bu Counter Punch ekibinden Tarık Ali ve Robin Blackburn'ın 1971 tarihli bir mülakatı bu söyleşisi, Oradan da e, o, o kayıtlara da yer vereceğiz. Evet hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Ben bu arada bir şey de fark ettim. Sizinle beraber stüdyoya girmeyeli 15 yıl olmuş. Ha, evet, en, son, onları... en son 2000'de. Bir sürü açık gazeteye konuk olduğumda bir arada bulmuştuk galiba. Ondan önce de zaten 6 ay süren bir Beatles programı beraber 16 yıl önceymiş o da. Evet 104 zaman, program yapmıştık. Zaman geçiyor. Dünyaya sesini veren. 120 7. galiba 104 değil hatta. Öyle Uzattım. mi? Bir, bir e, ha, döneminde sonra. bir kısmına geçtik evet. evet. Git. Arkasından bir de sen tabii iki ayrı önemli program daha yaptın. Bir tanesi 2000'de. Evet, yüz bin şarkı programı. Bir de e, ondan sonra da on yıl önce, e, bu sefer 25. ölüm yıldönümü için Johnny'nin John evet akıl, program, oyunları. akıl oyunları programını yapmıştık. Ondan beri de ilk defa açtı. Işte. Evet, hoş geldin. Memnunuz seni tekrar buralarda görmekten, stüdyolarımızda. Evet, şimdi ne diyoruz? Na, nasıl bir yer bırakıyor? John Lennon bizim ee, üzerimizde. Yani... E, ...şimdi şöyle söyleyebilirim aslında. iki tane John Lennon var. Yani bir İngiltere'deki John Lennon var... ...bir Amerika'daki John Lennon var. Hatta... E, ...şöyle bir şey denir... E, ...öldürüldüğü zaman... ...Amerika'da bu kadar büyük... ...etki uyandırması... ...İngiltere'deki şaşkınlıkla karşılanmış. Çünkü hani... ...şey diyorlar... ...yani İngilizlerin gözünde... hani bir kahraman iken sonra Amerika'ya taşınıp orada bir takım egzantikler yapan bir adam ve çok da eğilenmiyorlar. Halbuki Amerika'da bayağı etkili bir politik dönemi var. Özellikle bu röportajın yapıldığı yıl aslında bu röportaj daha İngiltere'deyken 1971'de Amerika'ya taşınmadan önce yapılıyor ama bundan bir yıl sonrasında hatta şey var adamın ismini unuttum şimdi ama Beyaz Panterler üyesi ...ve aylardır yargılanmadan tutuklu kalan bir üyesini... John Sinclair mi? John Sinclair, tabii, hmm. evet, aynen. Ee, ve e, Michigan'da bir konserde... 10.000 bin kişi önünde bunu söylediği anda adam serbest bırakılıyor. Yani hani e, o kadar etkili bir politik durumu var. Zaten siz de çok iyi biliyorsunuz. Hani e, öldürülmesi bile zaten bir... E, ...orada bir hani tam evet. açıklanamayan bir sürü durum var. Evet, çok... Feci de bir yani hayran kılığında birinin gelip öldürmesi de çok kuşkuya açık bir şey ama onun böyle karanlık şeylerden fazla konuşmayalım <gülüyor> tamam, diye. Peki, peki. Yani senin ayrıca şeyi de söylemek lazım dinleyiciler artık onu da unutmuş olabilirler. John Lennon üzerine maddesi de var açık kitapta bizim 2015'te. 2010'da yayınlamış olduğumuz 15. yıl dönümüyle ilgili olarak açık kitap adlı ansiklopedik yayında da John Lennon maddesinde gene Doruk Yürdesin. yani sen kalemi almıştın. Evet ama pek hatırlamıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> umarım, bilgi bilgi. Umarım, umarım, umarım iyi yazmışımdır hatırlamıyorum. Bakıyorum gayet iyi ben şimdi yeniden okudum. E, hatta e, yani peki bu Amerika'daki durumu son derece etkili işte senin de söylediğin gibi. Dünyada da ciddi bir, e, yani İngiltere'de olmasa bile epey bir yerde yankı uyandırdı. Evet, zaten son öldürü kanı. öldürüldükten sonra da yani öldürüldüğü gün zaten bütün dünyada bir yaz ilan edilme durumu var zaten. E, şimdi isterseniz hani siz nasıl hangi yoldan gitmek istersiniz ama yani bir isterseniz bu hani söyleşinin olduğu dönemden biraz bahsedebiliriz evet, evet, Çünkü tabii, tabii. 1971 yılı ve işte Amerika'ya taşınmadan zaten bir sene öncesi şimdi John Lennon'un da Beatles içinde de birkaç dönemi var tabi yani 1966'ya kadar çok faal ondan sonra grup içerisinde Zaten bunlar tünelleri bıraktıktan sonra, sadece stüdyoya geçtikten sonra, şimdi oranın sürükleyicisi... bir yandan sonra Paul McCartney oluyor, başta John Lennon grubun lideri iken ve şimdi onları bir arada tutmak için hani yeni projeler üretiyor, işte orada sadece Pepper's albümü olsun, işte Magical Mystery Tour filmi olsun, hani bazıları başarılı, bazıları başarısız, bir takım projeler üretiyor. Bu sırada John Lennon'ın şehir dışındaki evinde neredeyse kimseyle görüşmeden. Bütün gün hatta bu, evet, Hunter Davies'in kitabında bunu bayağı açıklar. Yani ona söyleşiye gittiğinde mesela John Lennon, bazen bütün gün hiçbir şey söylemeden sadece böyle havuza baktığı, sustuğu bir dönem yani. Ee, arada bir sırada işte Paul evine gidiyor Londra'ya orada bir e, şarkıların üzerinden geçiyorlar stüdyoya gidiyorlar ondan sonra tekrar evine dönüyor ve böyle bir hayat ...yaşadığı bir dönem var. Evet depresif bir... Evet. ...yani kendisi de söyleşide de... Hı -hı. ...bu 71'de yaptığı söyleşi ...kendisiyle yapılan söyleşide de açıklıyor... ...bu ciddi bir depresyon dönemi gibi... ...bir şey geçirdiğini. Ve e, ondan sonra zaten Yoko On'un hayatına giriyor... ...bambaşka bir dünya... ...açılıyor önüne. Bu da zaten onun artık ilk... E, ...bir de o Arthur Yanom'un e, terapisine gittiği... ...bir dönem var. E, primal ilk, Scream değil mi? Yani? Scream. İlk çığlık mı diyoruz? Yani, evet. Türkçe'de. Yani ona gittiği bir dönem var. Ondan sonrasında e, bu da enteresan. Yani şimdi burada söyleşi de e, tabii önümüzdeki günlerde yayınlanacak bu söyleşi ama... E, ...bu söyleşiden iki sene sonra da bambaşka bir John oluyor. Çünkü hani e, bu kayıp hafta sonuunda artık her yerde e, sarhoş barlarda böyle kapılarda sızan falan bir e, görüntüyle bu sefer çıkıyor. Ondan sonra zaten toparlanıp tekrar bir ev... E, Erkeği evet. oluyor, beş yılda öyle öldürmeden önce tam stüdyoya döndündür hem zaten öldürülmesi. De. Yani tekrar üretime başladı bir dönem. Evet, aslında çok biraz önce bu yayına bu söyleşiye girmeden önce konuşuyorduk çok da velud çalışan insanlar, çok verimli bir üretken, özellikle Paul McCartney ile beraber evet. olağanüstü üretken bir insanlar grubundan bahsediyoruz. ikilisinden daha doğrusu. Yani e, sadece üretkenlik değil tabii yaşadıkları tempoda yani o zaten sürdürülebilir bir tempo değil. Yani 1960'dan e, bu Hamburg döneminden işte ilk stüdyoya girmelerine 1962 oradan da 66'ya kadar süren o turneler dönemi e, zaten bu yani 16 yıl programda da ...günlükle gitmiştik hatırlarsınız evet, gün be gün gidiyorsun yani e, korkunç bir tempo sabahlin stüdyoya gir öğleden sonra bir yerde konser ver sonra tekrar stüdyoya gir akşamüstü git başka bir yerde konser ver hani böyle bir geçen altı e, yıldan bahsediyoruz evet, arada gazetecilerle vesaire ve yani insani olmayan bir tempo e, Hunter Davies'in gözlemi şu cümleyi çok iyi hatırlıyorum e, daha 26 yaşında olmalarına rağmen ...yüz yaşında gibiler. Yani o kadar büyük bir deneyim yaşamışlar ki ve bambaşka bir dünyada yaşıyorlar diyor. Yani ikisinin özellikle Paul McCartney'nin ve onların yani bir aradayken hani o konuşmaların arasına girmek mümkün değil. Çünkü hani e, kendi dilleri var kendi evet, aralarında. Evet. Diğerleri de öyle tabii George Harrison veingo Star biliyorsunuz. Yani dört başlıcana canavar. Mick Jagger'ın meşhur lafı onlar evet. için söylediği. Yani birbirlerine benzer e, düşünce yapılarına... sahipler. Dördü esprileri aynı, konuştukları şeyler aynı ve dışarıdan aralarına girmek imkansız gibi bir şey. Böyle bir tempodan çıkıyorlar evet. Müthiş bir üretkenlik dönemi. E, bu arada ben şeyi de hatırlatayım biraz da eklemini yapalım. Ya Hunter Davies'in Beatles üzerine yaptığı çok hacimli, kapsamlı ve yani kaç yılı, 50 yılı falan kapsayan bir şey galiba. Yok Hunter Davies bunu 1968'de yazıyor bu kitabı daha Beatles dağılmadan, dağılmadan önce yazıyor. E, bu son e, yani 2008'de çıkarttığı versiyonu tabii o zamana kadarki olayları da eklemiş, e, eklemiş, başına yani, ve sonuna ekliyor. Bu arada şey hiç dokunmuyor kendisi. Orijinal Kitabın gövdesine ne? dokunmuyor. O yüzden bayağı sorunlu Metin. Çünkü çok acele yazmış ama şimdi e, bunun bir tabii benzersiz bir durumu var. E, tarihte kimseye verilmeyen bir e, ayrıcalık tanınmış kendisine ve 1967 yılından 1968'in ortasına kadar... İstediği an, istediği şekilde e, hayatlarına girip çıkma izni verilmiş. Evet, dolayısıyla da tırnak içinde içeriden yazılmış tek aynen. kitap. Yani. Aynen, öyle. aynen İşte onun da Türkçe'de e, yayınlanacağını da... ...hatta belki bu söyleşiyi e, yayınladığımız gün... ...yayınlanmış da olabilir, bilmiyoruz. Emin değilim ama olabilir. Yani. bilir. Evet, çevirmeni de... Tam... Yine... <gülüyor> doğru, yürü desin, bunu da söyleyeyim. Ekim çevirecekti yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani bu inanılmaz bir üretkenlikle çalışıyorlar ve baya yani demin konuşuyorduk avantgard yanları da hiç yatsınamaz ama yani yalnız müzikte değil tavırda da biliyorsun evet. öncü bir kimlikleri var yani o yüzden zaten biz de ilk programda şey demiştik ya yüzyıla sesini veren de değişim zamanın ruhunu hem Yansıtan hem de değiştiren insanlar bunlar yani. Yani e, şimdi o söyleşide de zaten kendisini açıklarken de söylüyor. E, Dördünde de e, bu Liverpool'lu olmakla alakalı bir şey zaten galiba. Çünkü bir yani Liverpool'da e, kuruludu düzen karşıtı olmak zaten oranın insanların yapısında var. Çünkü her zaman Londra'nın kendini Londra'ya karşı dışlanmış olarak gördükleri için. Ve çok da dünyaya açık bir şehir denizci. E, şehri olduğu için bir dönem. Liman şehri. Liman şehri olduğu için. E, ve işçi şehri aslında geleneksel olarak. Yani kendilerine e, kendilerine en başına itibaren kurul düzen ve yani sıradan olan, sıkıcı olan ve kendilerine anne ve babalarının dünyasını anımsatan her şeye karşı bir e, ikisel bir tepkiyle hareket ediyorlar sürekli olarak. O yüzden de tabii ki avantgard oldu da. Yani hani geleneksel karşıda olsun da ne olursa olsun bir dönem zaten onlar için. E, onun etkisi var tabii. Yani bu şeyde Yoko Ono'nun hayatına girmesi de onun zaten hani belki de daha önce nasıl ifade edeceğini bilmediği şeyleri ifade etmek için yeni yöntemler görüp deniyor. Evet yani Yoko Ono'nun kendisi de Avangard bir sanatçı ve oldukça evet. tutunmuş yani tuttuğunu koparan bir zorla kendine yer açmış. Enteresan bir birine. Yani e, bence e, tarihin en görmezden gelinen karakterlerinden bir tanesi olabilir yok onu yani müthiş öncü yani e, 1972'de bir e, yaptığı bir albümdeki birkaç şarkıyı mesela hani e, keşke zamanımız olsa bir gün yapsak da yani e, 7-8 yıl sonrasının İngiltere'deki Postbank dönemini önceden öngörmüş yani hani orada hiçbir şey yeni değil aslında gibi bir e, şarkılar çok enteresan yani çıplak yapılar e, melodik ve ama e, bambaşka yani o zamanın pop müziğinden çok daha ayrı ve çok daha ileri bir dönem olarak zaten John Lennon şey der e, 1975 ile 80 arasında bir üretimde bulunmuyorlar sonra bir gün 1520 dinliyor John Lennon. artık bizim zamanımız gelmiş diyor tamam hmm. yani dünya bizi yakalamış bir şeyler yapabiliriz artık tekrar dedi bir dönem var orada zaten o son albümlerde de yani e, son John Lennon ölmeden çıkan albümde de yarısı Yoko Ono'dur ve Yoko Ono'nun parçaları bayağı daha ilerici yani John <gülüyor> Lennon'dan. Yani şimdi Yoko'nu tabii sadece e, müzik alanında da değil. Yani bu enstalasyonlarıyla evet. filan da olağanüstü bir e, çizgisi var. Bir de tabii e, yani Yoko üzerinden konuşuyoruz ama e, genel olarak John Lennon'ın da çizgisinde bu siyasi yani statüko'ya karşı e, yalnız e, şey anlamda değil sanatsal anlamda işte yani John ve bir çeşit çizer olduğunu da ve başka eserler de yaratmış olduğunu da evet. hatırlatmamız lazım. Filmleri olur. çok fazla var. Evet filmleri e, Beraber var. yaptıkları. E, gene aynı dönemde bu söyleşinin olduğu dönemde tabii yani. Evet deniyor her zaman bir şey denemesi çok küçükten itibaren yaptığı bir takım üretimler yani zaten durmadan çalışan bir beyin aslında yani hatta belki de bu LSD dönemi belki de onun yani o çok hızlı çalışan ve kendisini rahatsız eden zihni bir durultma dönemi belki de onun için. Hmm. Sonradan bıraktığında da işte başka alanlara yönelip devam ediyor. Yani. Ve son derece siyasi bir çizgiyi de sonuna kadar korudu. Benim söylemek istediğim şey yani giderek de radikalleşen bir çizgisi var aslında. 75'e kadar ondan sonra 1980'de aslında özellikle bu punk Çıktıktan sonra 1977'de evet. yani müzik yani e, şu bugün İngiltere'nin falan hala daha kültürel dünyasında çok etkili olan bir akım olduğu için gerçekten punk çok kısa sürüyor. 1977-78 aslında hey evet. dönemi ama e, kalıcı etkileri çok büyük. Ve o dönemden sonra artık onların biraz e, satılmış olarak görünüyor. O dönem müzisyenleri tarafından ki çok da şey değiller. Hani New York'ta e, Dakota apartmanında New York'un en lüks yerlerinden bir tanesinde evinde oturan hiçbir şey yapmayan. Ee, eski hippi olarak Mamescik görüyorlar diyorsun, ki siyaseten yani bilmiyorum siyaseten çünkü zaten ölmeden evvel e, Playboy ile yaptığı bir röportaj var orada çok siyaseten bir şey bulmak zor daha çok retrospektif geriye dönük e, değerlendirmeler yapıyor yani e, bu dönemde yaptı 1971'de yani bu söyleşinin döneminde yaptığı şeylerin çoğunda e, biraz böyle hani Özellikle mesela işte Beatles'la ilgili söylediği şeyleri falan biraz daha düzeltme ve e, tekrar onarma sürecine girmiş bir John Lennon'u görüyoruz orada. E, ama e, evet yani öldüğü zaman çok siyasi bir duruş olduğunu söylemek zor. Bu siyasi dönem 1970 ile 69 ile 73 arası denebilir aslında bundan evet. sonra. Ama mesela şimdi şeye de bakıldığı zaman yok onu da devam ettirdi mesela bu bayağı kuvvetli radikal bir çizgi statüko karşısında ve üstelik de bu fracking denen işte kaya çatlatma yöntemiyle petrol ve doğalgaz çıkarma ki en kirli yöntemlerinden biri oldu enerji elde etmenin kesin ve hatta yok edici aslında hı hı. iklim ve çevre açısından ona karşı da New York'ta büyük bir kampanyanın parçası oldu oğluyla beraber hmm. oğullarıyla beraber Sean'la yani. Hmm. Ve çok da başarı kazandılar. Yani aktivist kimlikleri de devam etti. <gülüyor> yani dünya konusundaki bilinçleri tartışılmaz zaten. Evet. Hani e, yani hem bu konu artı zaten yok onun e, kadın hareket içerisindeki evet. yeri de tartışılmaz. Yani o da da çok öncü. 1960'lardan itibaren yaptığı bir şey zaten. Evet. Başladığı bir şey. Zaten o söyleşide de Jon Lennon'ın birdenbire on Yoko'dan öğrendim ben. Evet. Evet. Neymişim, ne kadar kötüymüş diye düşündüğünü ve birden fark ettiğini, düzeltmeye çalıştığını da söylüyor. Çok ilginç. Ama mesela Woman is the Negro of the World gibi de bir şarkıda hala Evet, o da John, o da Yoko'nun ee, bu söyleşte bahsediyor zaten. Şimdi bu söyleşinin zamanında o şarkı daha yok. Ama e, geçenlerde o böyle bir şey yazdı. Bir yerde bir yazı yazdı. Ve orada kadınların dünyanın zencisi, zencisi oldu. Nigger yani kölesi, işte, ee, zen Zenci kölesi. Zenci köle. Zenci köle evet. Zenci olduğunu e, yazdı diyor. Ondan sonra da onu zaten birkaç yıl sonra bir şarkıya kendisi dönüştürmüş John Lennon. John Lennon evet ama bu hala günümüzün en kalıcı... Radikal ve, ve iyi şarkılarından biri bana sorarsan. Evet yani. orada orada zaten e, şeyden de bahsediyorlar bu arada. Yani e, sol hareket içerisinde de kadınlara ne kadar kötü davranıldığından davranılından da bahsediliyor o söyleşi söyleşi. Işte. Evet, evet, Ve yani. şey diyor yani hiçbir e, böyle davranan herhangi birinin siyasi görüşünü ciddiye almak mümkün değil. Ki haksız da sayılmaz Bir, bir yaklaşım yani çünkü, son derece Bir, bir, bir riyakâr zaten ama başından beri öyle bir Kimi zaman kendisinin uyduğunu da e, uyum sağladığını da itiraf ediyor. Söyleşi de John Lennon'un evet. ama o lordların, mordların arasında dolaşırken aşağılanmaya da bir süre tahammül ettiklerini. Ama her zaman bu iki ikiyüzlülüğe, riyakarlığa falan e, gerek diğer üyeleri e, gibi gerekse kendisi başta olmak üzere e, John Lennon ve karısının da sonradan e, yok onun. Ciddi bir tavırları hep var. Bu anlamda evet. radikal ve devrimci derken hep var bu tavırları. Etik bir duruşları falan var. Ve başka, ayrı, yani İrlanda meselesinde de e, var bu tabi. Evet, İrlanda meselesi de zaten birkaç yıl sonra onun için bayağı gündeme gelen bir şey. Hatta yani çok enteresan aslında gerçekten e, Luck of the Irish şarkısı var. Ve Irish. orada yani e, çok hani nasıl tabiri caizse Yok bulamadım doğru tabiri ama yani e, çok yükleniyor. İngiltere'ye çok yükleniyor yani. Evet yani e, e, çok sert. E, sert ya. sözleri olan bir parça. Yani böyle bir parçayı yazmış bir insan e, ve şimdi Liverpool Havaalanı'nın ismi John Lennon Havaalanı. Yani çok hani insan bazen ümitleniyor falan ama sonra da yok diyor boşver. Yani. Evet. <gülüyor> Evet yani çeşitli açılardan geri dönüp bakı, e, bakıldığı zaman Sunday Bloody Sunday de öyle. Yani epey bir e, şey var. E, bitmek bilmeyen bir radikalizmi var aslında evet, yani. Evet. Gündelik hayata ilişkin senin maddede de yazdığın gibi açık kitaptaki John Lennon e, maddesinde de yazdığın gibi gündelik hayat e, konusundaki gözlemleri de çok keskin ve dönüştürücü yani evet. bir de o mesela Revolution şarkısını enine boyuna tartışıyorlar <Gülüyor> çeşitli versiyonlarıyla beraber o da çok ilginç yani. şimdi o şarkı tabi baya bir aforoza yol açmış sol camiada yani onun aforoz edilmesine yol açmış yani çünkü şey işte hani e, Mao'yu eleştiriyor işte şeyi eleştiriyor e, sanki bir sokak, sokak hareketini eleştirilmiş gibi bir havası var. Şiddete dönüşürse. Şide, şiddete dönüşürse e, ben ne? yokum diyor ama aslında iki versiyonda var bir tanesinde daha doğrusu bu şeyde e, Beyaz albümdeki daha yavaş bir versiyonda e, önce beni saymayın diyor. Sonra da beni, çok hafif bir fısıltıyla... Beni sayın, beni sayın diyor. İçeride kabul edin. Yani orada kafasının karışık olduğu bir dönem e, tabii ama şimdi mesela başta Nina Simone mesela çok sert bir lafı var yani bu şarkı çıktıktan sonra. E, Goddard'ın zaten e, şeyi var yani onları Beatles'ı satılmış düzenin e, grubu olarak görüp e, Rolling Stones'un... E, ...karşıt <gülüyor> hareketi olduğunu... E, ...hatta filmde var işte... Şey, ...Sympathy for the Devil'ı evet. çekiyor... ...onlarla ki yani... ...aslında bu kadar yanlış bir yaklaşım olamaz... Ben yani, Mick, Jagger, ...Mick Jagger bildiğiniz yani... E, <gülüyor> hani ...London School of Economics... Bir, ...hem öyle, sınıf, öyle... ...hem şey. öyle hem de şey de yani... ...tavırları da genel olarak hani bu sadece... ...onlar bir an bir, bir dönem böyle bir sokakta... ...bir hani kendini alınmasından... ...hoşnut bir şekilde... ...bunun sonuçlarını düşünmeden bir şekilde yani insanları buna yönelterek sonuçta kendileri de orada olmadan e, bunun keyfini süren bir grup var. Yani orada Rolling Stones hatta zaten so bunun sonuçlarında biliyorsunuz yani 60'ların bitişi denir buna. Altamont'taki konserlerinde e, bir gencin öldürülmesi e, Hells yani. Angels tarafından öldürülmesi. Hells Angels da e, güvenlik görevlisi olarak kiralayan ki Hells Angels yani... İki helzenciz var bir İngiltere'deki, bir İngiltere'deki var bir şey var Amerika'daki var Amerika'dakilerin hepsi şey yani Vietnam gazisiyle yani ya da daha böyle sert yerlerden gelen hani bildiğiniz katil herifler ve bunları İngiltere'dekiler gibi tabii İngiltere'dekiler gibi. gibi olduğunu zannederek oradaki güvenlik görevlisi olarak kiralıyorlar ve sonunda orada birisi öldürülüyor gençlerden bir tanesi öldürülüyor güvenlik görevlisi tarafından ve e, birçok kişi tarafından içinde e, 60'ların bitişini Singeli'yi söylenir bunun Evet yani Goddard'ın da Bir dönem maucu olduğu bir dönemde Söylemiş olduğunu varsayıyorum bu şeyi Çok iyi bilmiyorum ama <gülüyor> öyle bir Dönemi vardı ve ben de hiç yan, Yanıldığını Düşünüyorum Yani Beatles'ın Bütünü için bence Konuştuk bunu bol bol Konuşma Hı -hı. fırsatımız oldu ama John Lennon için de ayrıca ve Yokoyu da dahil ederek Söyleyebileceğimiz bir şey var ki yani hem çağın ruhunu yansıtan ve dönüştüren insanlardan, hem de her zaman yani etkileri asla yani şey sönmeyecek olan çok kuvvetli kimlikler bunlar yani ve sol kültür adında e, mütalaa edilmesi gereken kişilerin başında geldiğini düşünüyorum. Yani e, bence bu tarafı, bu yönü zaten hani öldükten sonra yıllar geçtikçe daha çok ön plana çıkan Aynen. bir ben yani, de öyle e, düşünüyorum. tarafı. Hala da öyle anıldığını ben de düşünüyorum. Evet. Ya ki, ben ki değil yani ben baştan yakından takip etmeye çalışan biriyken bu kadar farkında değilim. Yani bu söylediğin çok doğru. Benim için en azından çok geçerli olan bir şey. Çünkü Gittikçe John Lennon'ı ve Beatles'ı düşündükçe e, gittikçe daha dönüştürücü kim kendimde de öyle bir şey varsa Hı -hı. ona daha yakın hissediyor olduğumu düşünüyorum yani. Yani Londra olimpiyatlarının açılışında Imagine'ın çalındığını mesela unutmamak <gülüyor> gerekiyor. Yani gerçi hani ne kadar <gülüyor> harika bir şeydir o da tartışılır yani hani şarkıdan bahsetmiyorum şeyden bahsetmiyorum yani, olimpiyatlar da evet. kendi çok tartışılacak bir şey tabii de. Ama yani sonuçta böyle bir hani kitlesel etkisi olan bir şey. En azından hani bu politik söyleme olan bir şarkı bir olimpiyatın açılışında çılındı ve insanlar hep beraber söylediler. söylediler. Şimdi hani evet. Bu tarafından bakmak lazım herhalde yani şimdi öbür tarafını da eleştiririz ayrıca ama evet. e, hala süren bir e, etkisi mevcut. Evet, Yellow Submarine'ni de çe çeşitli grupların kendilerini nakarat değiştirerek marş edilmeleri evet, evet. falan da konuşuluyor ki çok sempatik yani. <gülüyor> Mangelerim <Şimdi gülüyor> ekmekle e, besleniyorum. Yalanı sabma indiğince aklıma geldik. Yani keşke daha çok vaktimiz olsaydı ben size fazla konuşturmadım ama e, yes. bu şey e, Lennon'la McCartney'nin beraber çalışma biçimini e, anlatacak aslında çok hoş bir örneği vardı onun e, şimdi ayrı artık evleri ayrı yani evleri falan yaşama şekilleri ayrı sonra bir dönem şey yapıyorlar. Yani ayrıca şarkı yazıp bir araya getiriyorlar, bakıyorlar üstüne falan filan bir gün John'ların Paul McCartney'i yazmıştır Yellow Submoney. John'ların stüdyodayken galiba sözlerini görüyor. O sırada Paul McCartney üzerinde not, not düşüyor. İğrenç ara <gülüyor> Evet çok yani hakikaten benzersiz bir gruptan ve benzersiz insanlardan bahsediyoruz. 35 yıl olmasına da insan inanamıyor. Bir de bir... Evet, o konuda bir şey söyleme iznim var mı? Tabii, esnafla bitiriyoruz. Yani bitiriyor. 30, 35 yıl dediniz. Çünkü ben Beatles'ı 9 yaşındayken ilk dinlemiştim. Çok yatırıyorum yine uzatmayacağım ama... O, zaman, o gün yani 1983'tü o ve e, o zaman şey demişler... Bunun bir tanesi 3 yıl evvel öldürdü demişler. Bayağı olmuş demiştim ben. <gülüyor> <gülüyor> Tabii senin Beatles'u keşfetmen. <gülüyor> ben bu programı yaparken Beatles dan anlayan bir genç lazım bana diye etrafa haber salıyordum. Sonunda bulundum. Halbuki halbuki yan odadaydım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok ilginç bunu konuştuğumuzda iyi bir tesadüf oldu. Durkürdesin çok teşekkür ederiz. John Lennon, Beatles ve benzer konular üzerinde sohbet etmeye, açık radyoda programlar yapmaya her zaman vallahi ne zaman istersiniz. <gülüyor> tamam sözü de aldık harika. Böylece bir Bugünlük bitirdik John Lennon Programın açık gazete içinde Hatırlatalım yarın doğum günü ondan sonraki iki günde de John Lennon'la yapılmış Çok ilginç bir söyleşinin 71'de yapılmış kayıp söyleşi deniyor ona Onun da yayınlanışını yapacağız Hoşçakalın Evet bu söyleşiyle beraber de bugünkü açık gazetenin sonuna geldik bir John Lennon parçasıyla veda ediyoruz size. Instant Karma ismi taşıyor bu parça. Bu hafta içerisinde bol bol zaten dinleme fırsatı bulacaksınız hem Beatles'tan hem de John Lennon'dan gelecek olan parçaları. Evet, hepinize günaydın. Günaydın. <Gülüyor> 시갔스